Arkası yarın. Bir avuç ihanet. Birinci bölüm. Yazan. Tandemir Alpan Yöneten Mazlum Kiper Yapımcı Kıvanç Nalça Efektör Ersin Temel Rol alan sanatçılar Anlatan Uğur Arslanoğlu Dikyan Kubilay Hembeklioğlu Keork Naşit Özcan Yüzbaşı Tahir Murat Coşkuner Mihran Selçuk Yüksel Kristofor Yılmaz Meydaneri Barış Nuri Karadeniz Pınar Senan Kara Kamil Bey Aziz Sarvan Masar Bey Hakan Güner Agop Erhan Özçelik Robina Güliz Gençoğlu Antarit Rahmi Elhan İkinci Abdülhamit Emin Ant Bugün sunmaya başlayacağımız Arkası Yarın dizisi Yüzyılı aşkın bir süre önce Anadolu topraklarına yönelik Uluslararası oyunlardan Yalnızca bir tanesini Gerçek belgelere ve isimlere dayanarak Mikrofona getirmeyi amaçlıyor Oyundaki olaylar ve kahramanlar Gerçek bir soruşturma dosyasının Tozlu Tozlu olduğu kadar da ibret verici sayfaları arasından Özenle seçildi Dosyada aynı zamanda uluslararası nitelikte büyük bir aldatılışın ve bir avuç ihanetin izleri var. Bu yönüyle de en az 100 yaşındaki vaatler, kişiler ve olaylar bugün yaşananlarla tıpatıp benzerlikler taşıyor. Bu büyük aldanışın ve bir avuç ihanetin izlerini bütün insanlığa, insanlık adına sunarız. Paris'ten beklenen TK 317 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağı alanımıza inmiştir ah, Kaç yıl geçti Onca yaşanandan sonra Pınar'ı tekrar görebilmek Bakalım onu görünce neler hissedeceğim Daha da önemlisi o neler hissedecek Allah'ım neler düşünüyorum böyle İşte, işte yolcularda çıkmaya başladılar Ne kadar da çok yolcu var böyle Gelenlerin çoğu da Fransa'da yaşayan Türkler Sanırım şu gelen genç kız Evet evet evet tanıdım Pınar'ın ta kendisi Yıllar onu daha da güzelleştirmiş Yürüyüşü, kendine güvenli tavrı İnsanlar zaman zaman böylesine geçmişleriyle yüzleşebiliyorlar demek ki Yüzleştiklerinde de bir zamanlar sahip oldukları güzelliklerin değerini anlayabiliyorlar ama Vakit geçmiş oluyor Pınar, Pınar, Barış, <gülüyor> seni görmek ne güzel bunca yıl sonra. Hoş geldin Pınar. Yedi yıl sonra karşımdasın işte. Y yıllar seni çok güzel yönde değiştirmiş. Neyse, neyse ne seni. Başka bagajım var mı? Hayır hepsi bu. Gel şu kapıdan çıkalım. Arabam yakında. Valizini bagaja koyalım. Sonra da yola koyulalım. <gülüyor> Seni de havaalanına kadar yordum Barış. Ama İstanbul'da Nazım'ın geçeceği hiç kimse yok. Ne demek? Yıllar sonra yurt dışından gelen çocukluk arkadaşımı karşılıyorum. Çocukluk arkadaşım... ...ve gençlik aşkım. Az şey mi bu? İstanbul... ...çocukluğumun, ilk gençlik yıllarımın geçtiği koca kent... ...doğduğum, büyüdüğüm, baba evinde en güzel yıllarımı geçirdim... ...sonra da... ...sonra da ilk kez aşık olduğum, ilk aşkını yaşadığım... ...şimdi bunlardan söz etmek için çok geç... ...hatırlıyor musun Barış... ...son olarak Çengelköy sırtlarındaki o evde oturuyorduk... ...eskiydi ama çok güzel bir evdi... ...küçük bir bahçesi bile vardı... ...hatırlamaz olur muyum... ...kaç kez seni bırakmaya gelmiştim de... ...sen bir türlü beni eve yaklaştırmamıştın. ...ne yapsaydım yani... Annem babam seninle birlikte olmamdan hoşlanmıyorlardı Seninle birlikte olmak Lan ne güzel günlermiş o günler Nasıl da elimdekinin değerini bilememişim ben Barış daha önce de söyledim Artık bunlardan söz etmek için çok geç Vakit e, henüz çok geç olmadı Yani akşam olmasına daha var Bak ne diyeceğim Şuradaki kafede oturalım mı he? Daha sakin kafayla konuşuruz Hem de bir şeyler içeriz yeriz Uçakta bir şeyler yemiştim ama oturalım Türkiye'ye hoş geldin Pınar. Ne içersin? Bilmem. Sıcak bir şeyler içelim. İçimiz ısınır. Elisi çay. Ee, bakar mısınız? Bize iki çay lütfen. Hemen efendim. Evet Barış önce sen anlat. Sanırım üniversitede yardımcı doçantı olmuşsun. Kutlarım. böyle efendim çaylar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet. Evet Pınar. Hatırlarsan sen Fransa'ya giderken ben henüz araştırma görevlisiydim. ...yedi yıl nasıl da geçi geçivermiş. Üniversiteyi bitirdiğimiz o yılı hatırlıyor musun? Hani benim yüzümden ailenle başının derde girdiği o yıl. Sanıyorum beni çok genç oldukça da parasız buluyorlardı. Belki de haklılardı. Biliyor musun? Yıllar sonra baba olunca ben de kendimi onların yerine koydum. Yani evladı insana her şeyden değerli geliyor. Benim gibi üniversiteden yeni mezun olmuş, iş bile bulamamış... ...cebinde parası olmayan bir gencin... Biricik kızlarını mutlu edemeyeceğini düşünmüş olmalılar. E, haksız da sayılmazlardı. Hani. Hatırlamaz olur muyum? Babama anneme günlerce dil döktüm. Senin çok iyi bir çocuk olduğunu, gelecekte mutlaka para sahibi olacağını söyledim ama... Ama onlar seni daha varlıklı birine vermek istediler değil mi? Sanırım annenin senin için bulduğu biri vardı. He? Evet, zengin komşumuzun o. Benim asla böyle bir şeyi kabul etmeyeceğimi bilemedi. Babamın böyle şeylerle zaten fazla ilgisi yoktu. Annemin sözünden çıkmazdı. ...zaten bu olaydan sonra da fazla yaşamadı. Bir e gün aniden haberi geldi. Annem de babamın kaybından sonra... ...çok daha fazla üzerime düşer oldu. Pınar... ...o yılları düşünüyorum da... ...belki de çok gençtik. Yani deneyimsizdim, ne bileyim ben. Bütün bunlara bir de yoksulluk eklenince... ...insan sağlıklı karar veremiyor. Belki bugün olsa... ...örneğin ben her şeye rağmen... ...seni kaybetmeyi göze alamazdım. Bu da bir tür cahillik... Üniversitede kalacağım diye tutturmuştun Sen de gazeteci olacağım diye tutturmuştun Sanırım bunlar bizim birlikteliğimizin de sonu oldu Çünkü üniversitede master öğrenciliğimle Seni de kaybettim Ayrıca annem benden nefret ediyordu Bunu bir suçlama olarak kabul etmezsen, Beni hiç anlamadı Belki biraz sabretseydin Belki Sonra yani benden vazgeçtikten sonra Bu bir vazgeçme değildi Pınar Belki korkularımın verdiği bir kaçış yani bir kaçış ve seni kaybeder Sen Fransa'ya gittikten sonra asistanlık sınavı, master tezi, doktora İnsan arkasına dönüp bakınca onca yoğunluğa bir de evlilik sığdırdı Gerçekten de bana yazmıştın Kutlarım Bir de çocuğum var değil mi? Doğru Henüz iki yaşında Görünce çok seveceksin Dilerim görürüm Ama İstanbul'da zamanım çok kısıtlı olacak Aa, Doğru ya bana gönderdiğin son ileti de İstanbul'a iş için geleceğini belirtiyordu. Seni buraya gazeten mi gönderdi? Evet, gazetem gönderdi. Hatırlarsın, inatlaştığımız daha doğrusu senin asistanlık sınavına girdiğin o günlerde... ...ben de annemin baskılarından bıkmış ve Fransa'ya bir arkadaşımın yanına gitmiştim. O gazetede iş bulmam ve muhabir olarak çalışmaya başlamam çok zor olmadı. ...benim gibi az parayla günde en az 10 saat çalışacak bir muhabire ihtiyaçları varmış. Bilmez miyim? Sen üniversitede de öyleydin. Varsa yoksa çalışmak. Ne yapalım yani? Senin gibi geniş bir aileye sahip değildim. Hoş şimdi onlar da kalmadılar ya... ...babamdan sonra annemi de üç yıl önce kaybettim. Başın sağ olsun. Benden sonra çok yalnız kalmış. Komşuları bir gün onu evde bulmuşlar. Artık yaşamıyormuş. Cenazesine bile gelemedim. Sanırım gelmeye cesaret edemedim. Çok üzüldüm İstanbul'da nerede kalacaksın? Dilersen bize gelebilirsin Teşekkür ederim Gazetem burada bana yer ayırtmış Oraya gideceğim Yarın da çalışmalara başlarım Başlarız demek istedin herhalde Sanırım İstanbul'a bir araştırma için geldin ha? Evet bir araştırma konusu Gazetem benden Ermeni terörü ve Ermeni iddiaları konusunda araştırma yapmamı istedi. Topladıklarımı gazetemde yazı dizisi olarak yayınlayacağım. Biliyorsun Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden görüşme tarihi almasından sonra bu konu Fransa'da hatta Avrupa'da daha da güncel hale geldi. Ortada yalan yanlış bir sürü iddia ve istek dolaşıyor. Bu yalan yanlış iddia ve istekler Fransa dahil birçok ülkenin parlamentosunda gündeme bile geldi. Bilmez miyim? Ermeni iddiaları benim de tez konumdu. Seninle yazıştıktan sonra küçük bir araştırma yaptım Biliyorsun sen Fransa'ya gittikten sonra Devlet bu konudaki tüm arşivlerini araştırmacılara açtı Ne yazık ki arşivlerimize özellikle batı ülkelerinden fazla gelen olmamış Herhalde insanlar gerçekleri araştırmaktansa Söylenti ve iddialara daha fazla rağbet ediyor Akşam oluyor Kalkalım mı? Elbette elbette e, Bağışla zamanın ne kadar sıkışık olduğunu unuttum e, Bakar mısınız hesap lütfen Buyurun efendim hesap Bu arada yeni Türk liranız da hayırlı olsun Bol sıfırlı hayatımız sona erdi öyle değil mi? <gülüyor> öyle oldu Pınar'cığım Ama insan bol sıfırlı banknotlarla kendini daha zengin hissediyordu doğrusu Ben bu şekilde daha çağdaş ve zengin olduğunuza inanıyorum Her neyse Ön araştırmayı yaptığına göre yarından tezi yok çalışmalarımıza başlıyoruz değil mi? Elbette Yarın sabah seni otelden alırım sonra da doğruca üniversiteye o halde şimdilik çocukluk arkadaşım Barış'tan beni otelime bırakmasını rica etsem. Tabii ki. Benim için bir zevk olacak efendim. Demek bu dosya... Bu binlercesinden sadece bir tanesi Pınar İstanbul Üniversitesi'nin arşivlerinde senin gibi araştırmacıları bekliyordu <gülüyor> Ben tezimi hazırlarken de bu dosyadan yararlanmıştım Üniversite kitaplarının 9640 sıra sıranoğlu dosyası hmm, Dosya üzerinde çalışırken gerekli notlarımı da burada hazırlayacağım hmm. Böylece zaman kazanmış olurum hmm, İstersen başlayalım Başlayalım <gülüyor> Aslında e, bu bir soruşturma dosyası Şimdi seni 101 yıl öncesine götürmek istiyorum. 21 Temmuz 1905 Cuma günü. Yer İstanbul Yıldız Hamidiye Camii. Devrin Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit. O gün öğle saatlerinde Cuma namazından çıkmış... ...beraberindekilerle birlikte arabasına binmeye hazırlanıyordu. Tam bu sırada arabanın yakınlarında korkunç bir patlama meydana geldi. Padişaha bir suikast girişimi öyle mi? Evet ama padişah bu suikastten kıl payı yara almadan kurtulur. Sonra da soruşturma aşaması. Evet, evet. hem de ayrıntılı bir soruşturma. Sözün özü seni 102 yıl öncesine... O yılların entrika ve ihanet kokan günlerine götürmeye hazırlanıyorum. Üstelik şu gördüğün tozlu dosya yalnızca bombalar ve ihanet barındırmıyor. Başka şeyler de mi var? Var. Söz gelimi umutsuz, umutsuz olduğu kadar tertemiz bir de aşk öyküsü var. Aşk öyküsü mü? Evet aşk öyküsü. Üstelik... Bizimkinden daha umutsuz bir aşk öyküsü. Gerçi bizimki umutlarla başladı da ne oldu? Neyse, neyse, neyse. Ee, şimdi, biliyor musun Pınar? Eskiden tiyatrolar oyunlarına başlamadan önce... ...bir çığırtkan elinde çanıyla seyircileri uyarırmış. Başlıyor, başlıyor. <gülüyor> Bilmez miyim? Küçüklüğümde dedem anlatırdı. Çocukluğunda direkler arasında bu tür tiyatrolar varmış. İşte şimdi kendimi o tür bir tiyatronun çığırtkanı gibi hissediyorum. Sana anlatacağım olaylar, tanıştıracağım insanlar, onlar hep bu oyunun parçası Beni heyecanlandırıyorsun Heyecanlandırmak mı? Dur bakalım Pınar'cığım, daha oyun başlamadı bile O çığırtkan işi bitince son olarak ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Oyuncular son kez repliklerini kafalarında tasarlarken son sözünü söylerdi Şimdi arkana yaslan ve sen de hazırlan Ben de o son sözümü söylüyorum Hazır mısın? Evet. Ve perde. <Gülüyor> Uyacak bir Temmuz günü öğle saatlerinde 21 Temmuz 1905 Cuma günü hı hı. İkinci Abdülhamid'e o gün namaz çıkışında düzenlenen başarısız suikast girişimi Abdülhamid o gün oldukça şanslıydı Çünkü arabasına tahminlerinden biraz daha geç yönelmiş ve mutlak bir ölümden kurtulmuştu Bu arada patlamada en az 30 kişinin öldüğünü de hatırlatmalıyım Pınar Peki ama o güne nasıl gelindi? Yani neden koca Osmanlı padişahı hedef olarak seçildi? O günlerin yetkilileri ve güvenlik görevlileri de tıpkı senin şimdi sorduğun bu soruları hem kendi kendilerine hem de birbirlerine sıkça soruyorlardı. Hemen ilk inceleme yapıldı ve ilk ipuçları değerlendirildi. Yapılan bu ilk çalışmalarda suikastin İzmir'de bazı Ermeni komitacılara kadar uzandığı belirlenince de... Bir hususi tahkikat komisyonu oluşturuldu ve çalışmaların ağırlığı İzmir'e kaydırıldı. İşte bu dosya İzmir'deki çalışmalar sırasında oluştu. Bir da Yıldız Sarayı'na sunuldu. Yıllar sonra hareket ordusunun Yıldız Sarayı'nı tasfiyesi sırasında dosyamız önce Marif Nezaretine oradan da İstanbul Üniversitesi kitaplığına geçti. Benim master tezi çalışmalarım sırasında Osmanlı harfleriyle hazırlanmış bu dosyayı latin harflerine çevirmek için verdiğimiz çalışma da ayrı bir tez konusu aslında. Bu gerçek bir soruşturma dosyası. Aynı zamanda Anadolu toprakları üzerinde oynanan oyunlardan yalnızca bir tanesinin tanığı. Bu arada bilgisayarını kullanabilir miyim? Notlarımı bilgisayarla alırsam zaman kazanacağım. Elbette. Tabi. Ne garip. Bu bilgisayarın bir gün senin tarafından kullanılacağı hiç aklıma gelmezdi. Dilersen devam edelim. Peki şimdi ne olacak? Burada olayları daha iyi anlayabilmek için birkaç basamak zaman kaydırması yapmamız gerekiyor. İlk olarak şimdi seni suikast sonrası 1 Ağustos 1905 gününün İzmir'ine götürmek istiyorum. Sözünü ettiğim hususi tahkikat komisyonunun İzmir'de vilayet konağında çalışmalarına başladığı güne. Bu aynı zamanda dosyamızdaki ilk tarihi oluşturuyor. Peki bu toplantıya kimler katılmıştı? İstanbul'un ve İzmir'in sivil ve askeri yetkilileri diyebiliriz. Önümüzdeki e, listeden okuyayım istersen bak. E, komisyon Başkanı İzmir Aydın Valisi Kamil Paşa, hı hı. Padişah'ın hususi yaverlerinden Milli Vaz Said Paşa, İzmir Aydın Adliye Müfettişi Galip Bey, Jandarma Komutanı Hayrettin Bey... Polis Müdürü Masar Bey... Sorgu Hakimi Kemal Bey... İstinaf Ceza Mahkemesi Başkanı Şevki Efendi... İstinaf Savcısı Ragıp Bey... Savcı Yardımcısı Mahmut Bey... O gün Komisyon Başkanı Kamil Paşa'nın yaptığı konuşma... Durumun ciddiyetini tümüyle ortaya koyar nitelikteydi. Efendiler... Bildiğiniz gibi 10 gün önce 21 Temmuz günü Cuma namazı sonrasında Yıldız'da Hamidiye Camii önünde padişahımıza karşı düzenlenen suikast şükürler olsun ki başarıya ulaşamadı. Ben olaydan sonra İstanbul Temiz Mahkemesi Başsavcılığından 31 Temmuz 1905 tarihli bir telgraf aldım. Telgrafta İzmir vilayetinde Dikran Nalbantyan adında birisi varsa yakalanıp adamlı olarak yollanması, kimliğiyle hal ve hareketlerinin soruşturulup bildirilmesi, oturduğu ve çalıştığı yerlerin aranarak bulunacak evrak ve defterlerinde gönderilmesi isteniyor. Bunun üzerine böyle bir hususi tahkikat komisyonunun oluşturulmasına gerek görüldü. Efendiler, siz değerli komisyon üyelerinin ilk görevi şu Dikran Nalbantyanı bulmak, ve gereken işlemleri yapmaktır. Polis müdürü masar Bey sanıyorum ilk adımı siz atacaksınız. Emredersiniz efendim. Vilayetimiz oldukça büyük. Işe nereden başlayacaksınız? Ee, nüfus idaresinden efendim. Nalbantiyan soyadını taşıyan Ermenilerin oturdukları mahallelere ait bilgileri toplayacağım. Ala Mazhar Bey. Başlayın bakalım. Ama bu bilgi toplama işi fazla uzun sürmemeli. İstanbul Büyük bir sabırsızlıkla bizim çalışmalarımızın sonuçlarını bekliyor. O günlerde İzmir ve yöresinde çok sayıda Ermeni yaşıyordu, değil mi? Bildiğim kadarıyla İzmir nüfusunun %25'ini oluşturuyordu. Şu polis müdürü Masar Bey. Evet evet Masar Bey. Söylediği gibi çalışmalarına hemen başlamış mı? Elbette. Önce nüfus idaresindeki kayıtlara bakılmış. Daha sonra da Nalbantyan soyadını taşıyan Ermenilerin oturduğu mahalleler bir bir taranmış. Sonuçta birinci kordonda ve pasaporthane yakınında kasaplık yapan Dikran adında bir kişiye ulaşılmış. Dikran bulunmuş ve nezarethaneye alınmış. Soruşturma ilerledikçe de... Kegorg Apetyan adlı bir marangozun evinden önemli ölçüde silah ve cephaneye ulaşılmış. Aslında bu soruşturmanın ilk adımını oluşturuyor. Dahası da var öyle mi? Olmaz olur mu? Senin anlayacağın olay sadece birkaç Ermeninin ifadesi ve evinde bulunan silahlarla kalmıyor. Peki hala gelelim soruşturmanın ikinci adımına. Tahkikat Komisyonu Başkanı Kamil Paşa İstanbul'dan yeni bir telgraf alır. Telgrafın üzerindeki tarih 4 Ağustos 1905'tir. O gün Kamil Paşa vilayetteki çalışma odasında polis müdürü Masar Bey ile bir araya gelir. Tiyatro oyunumuzu düşünsene, vali çalışma odasında bir aşağı bir yukarı dolaşmakta, arada sırada da durup Masar Bey ile konuşmaktadır. <Gülüyor> Başsavcılıktan bugün aldığım telgrafa bakılırsa İzmir'de başlattığımız soruşturmayı biraz derinleştirmemiz gerekiyor. Başsavcıya göre şu anda İzmir'de barınmakta olan bazı Ermenilere Kredi Lyonez Bankası aracılığıyla Cenevre ve Filipe'den para gelmiş. Bu paranın 450 lirasının 11 Şubat 1905 günü bankanın İzmir şubesinden Dikran Nalbantyan'a teslim edildiği öğrenilmiş. Dikran Nalbantyan'ın ilk sorgusu yapıldı değil mi? A evet efendim Emrettiğiniz gibi soruşturmayı başlattık. Güzel Şimdi o soruşturmayı daha da derinleştirmek gerekiyor Unutmayın Yapacağımız çok yönlü soruşturma Devletimizin geleceğiyle ilgilidir Hem de yakından ...tiyatromuz giderek heyecanlı bir aşamaya geliyor öyle mi? Henüz çok fazla ilerleme kaydetmedik Kınar'cığım. Biraz sabret de neler olacağını gör. Koskoca bir imparatorluğun temeline... ...İzmir'den nasıl dinamit konulurmuş... ...sen de tanık olacaksın. Peki hala şimdi tiyatromuzda neler var? 1905 yılının sıcak bir Ağustos gecesinde... ...sorgu hakimi Kemal Bey ile... ...Aydın İzmir Vilayeti... ...İstinaf Ceza Mahkemesi Reisi Şevki Efendi... Kordon boyunda bir araya gelirler. Hem yemek yerler hem de çalışmaların ne aşamada olduğunu gözden geçirirler. İşte böyle azizim Şevki Efendi. Senin anlayacağın soruşturma son zamanlarda iyiden iyiye hızlandı. Diyorsun her şey Dikran Nalbantya'nın soruşturmasıyla başladı Sonra anlaşıldı ki o ve onun peşinden getirdikleri Ermeni komitasına mensuplar Demek Ermeni komitası ha? Peki bu sonuca nasıl ulaştınız? Aslında pek kolay olmadı Sanırım hatırlıyorsun Seninle son görüşmemizde Kegork Apetyan adlı marangozun evini aramıştık Oradan çıkanlar bir komitayla karşı karşıya bulunduğumuzu Kegork'un da komitanın ileri gelenlerinden olduğunu gösterdi Sonra soruşturmayı derinleştirdik. Aynı gün Kegork'u saklayan Antranik adında başka bir marangozu aradılar. Marangozu buldular mı? Ne güzel. Sanki kuş olup uçmuş. Peki evde ne buldular? Onu anlatacağım. Ev iki kattan oluşuyormuş Evin sokak kapısı yönündeki bir odasında Mavzer tipinde büyük bir tabanca ikinci odada memeli bombayla dolu büyük bir sandık Dinamit doldurulmuş bir davul Bir gaz sandığı içinde kağıtlara sarılı bir takım dinamit fitili, Çok sayıda evrak Altı kişiyi gösteren bir fotoğraf ve bir talimat duymuş. Desene tam bir cephanelik Peki ama o talimat neyin nesi ha? Sevki Efendi Dünyada öyle isyanlar, öyle başkaldırılar vardır ki onları desteklememek elde değildir. Ancak yine öylelerine rastlanır ki o haksız başkaldırılışların ardında insanın başka türlü çıkarlar araması kaçınılmaz olmuş. Evet, o gün bulduğumuz o talimat da bu türlü. Talimat, Ermeni İhtilal Cemiyeti'nin altın madenleri fırkalarının dahili nizamnamesi adını taşıyor. O gün nizamnamenin özellikle İzmir komitası ile ilgili bölümlerini inceledim. Senin anlayacağın, koynumuzda ne yılanlar besliyor? Anladığım kadarıyla, Ermeni İhtilal Cemiyeti hücre sistemiyle çalışıyor. Üyelerinin her birinin kod adları var. ...ve birbirlerini fazla tanımıyorlar. Yani tam bir gizli cemiyet öyle mi? Kelimenin tam anlamıyla öyle. Üyeler birbirlerine maddi ve manevi olarak... ...arka çıkıyor. Para yardımları yapılıyor. Tutuklu üyeler dışarıdan yardım ve destek görüyor. Peki, peki amaç ne? Amaç bizleri... Devletimizi yıpratmak Yıllar, yüzyıllar boyunca Birlikte yaşadığımız insanlardan bazılarının ihaneti sonucu onlara toprak vermek Bak, nizamnamenin görevler bölümünde Altıncı madde ne diyor? İhtilal ilkelerinin gerçekleştirilmesine Esas olmak üzere Her üye kendi imkanlarıyla silahlanmaya çalışmalıdır Ve bunda Osmanlı toprakları dışındaki güçlerin de büyük etkisi var Olsun be Şevki Efendi Olsun bakalım Anadolu toprakları bin yıl boyunca Türklerin oldu Onu kimse kendi arasında paylaşamayacaktır Borçluyum Barış Sayende benim İstanbul'da belki birkaç haftada Başarabileceğim bir araştırmayı kısa bir zamana Sığdırıverdik Ne demek bu benim bir bakıma görevim Şimdi Tiyatromuzun neresinde kalmıştık Bunlar İzmir'deki Ermeni İhtilal Cemiyeti Yurt dışından aldığı maddi Ve siyasi destekle Tüm hızıyla çalışıyordu Amaçları Osmanlı Devleti'nden ayrılmak Ve bağımsız bir yapı oluşturmak Hı hı Nasıl çalışıyorlardı dersen seni bu kez 1904 yılının bir sonbahar akşamına götüreceğim Kordon'da Sivriserliyan adında bir çeyizci dükkanı Dükkanda kapatma hazırlığı var Kapının hemen önü de 22 yaşındaki genç bir adam tarafından süpürülmektedir Delikanlının adı Mihran Kıyıcıyan'dır Birden delikanlının yanına orta yaşlı bir adam yaklaşır Adamın adı bir bakalım ne Sakın şu Ermeni Komitası'nın elebaşı olmasın. Kegork Apetyan. İyi bildim buna. Ta kendisi. Mihran'ı kandırarak kendilerine katmayı o gün görev edinmişti. Merhaba arkadaş. Seninle tanışmak bu akşama kısmetmiş. Hadi şöyle biraz birlikte yürüyelim mi? Ha? Evet, şey ha Baştayım, dalmışım. Birlikte yürümek mi? Neden olmasın? Ben de zaten yalnızlıktan patlıyordum En azından Ermeni bir hemşerininle sohbet etmeye imkanı bulurum Şu süpürgeyi bırakayım hemen geliyorum hı hı. O halde gel şu kanepede oturalım Buradan Deniz'in görüntüsü de muhteşem doğrusu Benim adım Kegork Apetian. Benim adım da Mihran Kıyıcıyan hı, Memnun oldum İzmirli misin? Annem İzmirli Babamsa Bursa'dan Beni sorarsam Manisa'da doğmuşum 12 yaşında İzmir'e gelip Öğrenimi tamamladım hmm. Hangi okulu bitirdin? Ermeni Mektebi'ni Sonra 6 ay kadar boş gezdim Şimdi de gördüğün gibi Sivrihisarlıyan mağazasında Çeyizcilik yapıyorum Desene ne var ne de var <gülüyor> Dinle beni Mihran Efendi Bizlerin Senin gibi genç ve bağ olmayan Arkadaşlara var. Bizimle çalışır mısın? Sizinle çalışmak mı? Siz kimsiniz? Mihran Efendi en iyisi sana konuyu başından anlatayım Bizler yani İzmir'deki Ermenilerden bazıları bir araya geldik Fasulyede bir oda kiraladık Geceleri bazen orada toplanıp konuşuyoruz Fasulyede bir oda öyle mi? Peki o odada neler konuşuyorsunuz? Bak dostum bak Sözün özü bizler Ermeni İhtilal cemiyeti olarak Ermeni toplumunun Osmanlı devletinden ayrılıp bağımsız bir devlet kurmasını amaçlıyoruz Böylece daha onurlu yaşayabilecek daha özgür olabileceğiz. Durun bakayım. Yanlış duymadın değil mi? Osmanlı devletinden ayrılmaktan söz ettin. Bu türdeki sözler... ...öteden biri kulağıma çalınıp duruyor ancak... Ancak ne? Ancak bildiğim kadarıyla Osmanlı toprakları içinde yaşayan... ...Ermenilerden çoğu durumlarından şikayetçi değiller... Onların durup dururken yüzyıllardan beri kendisini beslemiş olan koskoca Osmanlı Devleti'ne karşı baş kaldırabileceğini hiç sanmıyorum Hı, Haklı olabilirsin Mihran Efendi Yine de elimizde böyle bir baş kaldırış yetecek kadar insan var Peki bu insanları kimler besliyor? Ha? Şimdilik yurt dışındaki bazı dostlarımız diyelim Ama şu kadarını söylemekte bir sakınca görmüyorum Komitemizin asıl merkezi İsviçre'dedir ...Rusya'da, Bulgaristan'da, İskenderiye'de... ...daha birçok yerlerde merkezimiz var. Dinamit ve silahlara gelince... ...onlar silah kaçakçılığı aracıyla... ...Rusya ve Avrupa'dan geliyor. İşte sana istediğim bilgiler Müthal Efendi. Senin anlayacağın... ...Rusya ve Avrupa'daki dostlarımız var oldukça... Se i̇şte böyle Pınar'cığım Burada aldatılan bir avuç insan var Onların da çoğu aldatıldıklarını bildikleri halde Bir bölümü çaresizlikten Önemli bir bölümü de yoksulluktan Komitacıların peşinden gitmek zorunda kalıyor Oyun hep aynı hmm. Aradan geçen bir yüzyıla rağmen Bugün de aynı kurallar geçerli Haklısın haklısın. Aynı duyguları Aynı heyecanı test çalışmaların sırasında da hissetmiştim Şimdi sırada ne var? Ee, bu dosya çok ayrıntılı ben sana işin özünü anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Söz aldatılmışlıktan açılmışken... ...aslında o insanlardan çoğu komitacılara direnmişler. Örnek mi istersin? Söz gelimi Agop Gazarosyan. Agop, 20. yüzyılın ilk yıllarında... ...İzmir'de kitapçılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan... ...Ermeni asıllı bir Osmanlı vatandaşı. Bir gün karşısına yine Ermeni asıllı bir Osmanlı vatandaşı çıkıyor... ...ve onu akşam yemeğine davet ediyor... Aslında bu yıllar öncesinden gelen eski bir dosttur. Seni yormadan söyleyeyim. Davet edenin adı iyiden tanıdığımız haline gelen Kegork Apetyan. Hiç şaşmadım. Hı hı. Çünkü anlaşılan Kegork'un bir görevi de bu. Yani komitaya adam kazandırmak. Bu kez 1904 yılının ılık bir güz akşamı. Yer tipik bir Rum meyhanesi. İçkiler geliyor, ilk yudumlar alınıyor ve... <Gülüyor> Bakalım dostum, görüşme yeri neler yaptın? Gördüğüm kadarıyla hayatından memnun musun? İşin iyi gidipin yeterli. Gerçekten de iyi kegor. Geçinip gidiyoruz işte. Şimdilik tek kaygım kız kardeşimi okutmak. Hmm, seninle karşılaştım, iyi oldu Agop. Bizim senin gibi dostlara ihtiyacımız var. Siz mi? Evet biz, ben ve dostlarım. Peyniri var mı Agop. Bizler Ermeni olarak doğduk. Ermeni olarak büyük Ermeni mektebini okudu, böyle değil mi? Haklısın Kegok. Bugüne kadar Ermeni kişiliğimizden hiçbir şey kaybetmedik. Ama bunda Osmanlı Devleti'nin azınlık tarifasını tanıdık. Koca Osmanlı Devleti isteseydi yüzyıllar boyunca bizleri ve öteki azınlıkları kendi toplumu içinde eritip giderdi. Yine de özgür ve bağımsız olduğumuzu söylenemez Kişilikli örgülerin bağımsız devletleri olur. Bizim böyle bir devletimiz yok henüz. Yani. ...haklı olabilirsin Kegork. Kişilikli ırklar... ...bağımsız devletlere ihtiyaç duyarlı. Ancak... ...bizim bu topraklarda hep bir devletimiz olmuştur. Adı Osmanlı Devleti. Sağ Düşünsene... ...Ermenilerden büyük tüccarlar, bilim adamları... ...hatta devlet yöneticileri yetişmiş. Üstelik de bunlar hep... ...Osmanlı İmparatorluğu'na ait topraklarda... ...filizlenip boy vermişti Bak Agop bak... ...bizlerin... Benim ve öteki dostlarımız... ...yurt dışında bir takım bağlantılarımız var. Yurt dışındaki dostlarımız... ...bizlere yeni ve bağımsız bir devlet vaat ettiler. Anlıyorsun değil mi? Artık azınlık olmayacağız. Kendi devletimizi yöneteceğiz. Bunlar sana güzel gelmiyor. Sence... ...mutluluk nedir Keikoğlu? Başka bir deyişle... ...bir insanın mutlu olması için ne gerekir? Ben söylüyorum. Mutluluk için çok şey gerekebilir ama... ...her şeyden önce... Onurlu bir hayat tarzı şart. Bence servet, sevgi ve saygı arkadan gelir. İnsan düşün Kendi onuruna sahip çıkamamış. Kendisine karşı saygısını yitirmiş insan. O insana ne verirsen ver mutlu olamaz. Ben diyorum ki bizler, Ermeniler azınlık olarak da olsa yüzyıllardan beri Osmanlı topraklarında hep onurumuzla yaşadık. Kendimize, kendi toplumumuza karşı saygımızı hiç kaybetmedik. Devletimizden gerekli yakınlığı, ilgiyi ve sevgiyi gördük. Hatta gün oldu, Türk toplumundan bile daha fazla haklara sahip olduk. Evladım, var mı, Sence bunlar onur değil midir? Hago! Emrin olur abi. Ama düşüne ne Kendimize ait bir devlet düşün. Tüm ülke kendimize ait. İşte şimdi onu bize veriyorlar. Kimler veriyor? Yurdunuzdaki dostlarımız. Oradaki kuruluşlar bize altın tepsi içinde sunulan bu nimeti nasıl geri çevirebiliriz? Neyin karşılığında veriyorlar Kego? Diyelim ki böyle bir devlet kuruldu. Sen gerçekten o devletin bağımsız olabileceğine inanıyor musun? Sana destek vererek devlet kurdurtanlar... ...gün gelip bunun karşılığını istemeyecekler mi sanıyorsun? Onurlu hayat ve mutluluk sence bu mu? Ya! sen düz görüyorsun dostum. Bunlar gerçek olamaz. Elbette ki devletimiz bağımsız olacak. Hem artık Osmanlı Devleti eski gücünü kaybediyor. Bize ne verebilir ki? Vermiyiz <gülüyor> Ego. Dilediğini düşünebilirsin elbette. De. Ama bu konuda ben seninle aynı görüşleri paylaşmıyorum. Vakit geç oldu gidelim. Hayır hayır dur. Duralım. Gitmeden senden bir sözü <gülüyor> Ne gibi bir söz? Bize katılacaksın Ego. Yoksa. Yoksa ne? Yoksa. Ölürsün Agop işte İşte böyle Pınar'cığım eğer para sökmüyorsa tehdit Peki sonra ne olmuş Agop komitaya girmiş mi? Bu sorunun cevabı da dosyada var Fransız Kredi Lyonnais Bankası'nın kiralık kasalarından biri dokuz ay sonra polis tarafından aranmış. Agob'a ait olduğu halde Takvoryan Takma adıyla tutulan kasa Fransa'nın İzmir Başkonsolosu'nun da hazır bulunduğu bir operasyonla açılmış. İşte çıkanların listesi de burada. Her biri 1750 gram olmak üzere 33 adet kırmızı renkte dinamit, 4 adet defter, Ermenice bir gazete parçası. Hı -hı. Senin anlayacağın Agop Efendi o geceki konuşmadan sonra yaşamayı, başka bir deyişle ihtilal cemiyetine üye olmayı seçmiş. O da sonunda yakayı ele vermiş. Elbette ama 1905 yılının Temmuz ayında düzenlenen o bombalı saldırıdan sonra... Bak ne diyeceğim Hı. ben hala İzmir'deki ihtilal cemiyetiyle İstanbul'u suikastı arasında bir bağ kurmuş değilim. Dosyada böyle bir bağ var mı? Bu dosyanın ilk sayfasında sana Kegork'u evinde saklayan Antranik adlı bir marangozdan söz etmiştim değil mi? Evet. İşte bu Antranik'in evi aslında İzmir Ermeni İhtilal Cemiyeti'nin büyük toplantılarının yapıldığı yermiş. Haziran 1905'te bu evde yine büyük bir toplantı düzenlenir. Toplantıya Kegork ve Antranik'in yanı sıra Ermeni İhtilal Cemiyeti'nin Avrupa'daki belli başlı temsilcileri de katılır. İşte bu toplantıda Kegork o güne kadar yapılanları Avrupalı meslektaşlarına da anlatma fırsatını bulur. Arkadaşlar her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Bizim amacımız yurt çapında bir panik havası yaratmaktır. Bu amaçla da tuttuğumuz adamlarla bombalarımızı İzmir'in önemli yerlerine yerleştirdik. Sözgelimi Demir Yolu Köprüsünün altına, evet, onların altına çok miktarda dinamit yerleştirildi. Bu arada bazı resmi dairelerin binaları da patlayıcı maddelerimizin tehdidi altındadır. Peki ne gibi binalar bunlar? Dilerseniz önce bir tanışalım. Elbette. Bakü Ermenilerinden ve Troşak cemiyeti yöneticilerinden Hristofor Mikelian. İzmir'e kızımla geldim Onun adı da Robina Memnun oldum efendim Tanıştığımıza memnun oldum Bay Mikaelian Ve Robina Bay Mikaelian Sizi Bakü'den hatırlıyorum hmm. Kızınız ne kadar da büyümüş ve güzelleşmiş <gülüyor> Dilerim İzmir'de sizi rahat ettirmişlerdir Hiç kuşkunuz olmasın Bay Apetyan Fasulyedeki evlerden birisini bana ve Kızıma ayırmışlar Yemeklerimizi yapan da bir hizmetçileri bile vardı Çok güzel Bizler de... Yani dünya Ermenileri birbirimizi iyi ağırlamalıyız öyle değil mi? Her neyse. Bana bombaların ne gibi binalara yerleştiğini sormuştunuz değil mi? Durun bakayım. Ee, aslında listemiz oldukça kabarık. Her şeyden önce şunu söylemeliyim. Bizler yani İhtilal Cemiyeti'nin İzmir Şubesi. Kentin önemli yerlerinde güvendiğimiz dostlarımız için göstermelik dükkanları açtık. Böylece çevrede çok sayıda yabancının oturduğu binalara dinamitlerimizi daha rahat yerleştirme imkanına kavuştuk. Temellerine dinamit yerleştirdiğimiz en büyük köprü de Turgut Nebiloğlu'ndaki köprü. Bunun gibi çok sayıda köprü emrimizle havaya uçmayı bekliyor. <gülüyor> Köprülerin yıkılması tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük yankı uyandıracaktır. Sadece köprüler mi? Elbette ki hayır. Size burada bombalarımızı barındıran uzun bir lise sunabilirim. Örneğin İzmir Hükümet Konağı, İzmir Pasaport ve polis daireleri... ...Kredi Lönes Bankası, Reji İdaresi, Osmanlı Bankası, Aydın Demiryolu İstasyonu... ...İstasyonun Saat Kulesi, Kasaba Demiryolu İzmir İstasyonu, Rüsumat Dairesi, İzmir Karantina... ...Fener ve Liman İdarehaneleri ve Merkez Telegrafhanesi... Sözünüz arkadaşlar, İzmir'de öyle bir bomba patlayacak ki... ...bütün bu binalar ve demir yolları, köprüleri havaya uçtuğunda... Patlama sesleri ta Avrupa'dan bile duyulacak ha, Sizi kutluyorum Ancak sadece İzmir yeter mi dersiniz? Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun başka köşelerinde benzer olaylar Sadece burası yeter mi dostum? Hı? Biraz sabredin Yakında öyle bir yerde öyle bir bomba patlayacak ki Yer yerinden oynayacak Biraz sabır dostlarım Biraz sabır <Gülüyor> Söyleyecek başka bir şey bulamıyor doğrusu Demek ki bundan Yüz yıl önce İzmir adeta Bir cephanelik haline gelmiş öyle mi Tamamen öyle Üstelik böyle bir suikast hazırlığına Sadece İzmir'den değil Dünyanın her yerinden Ermeni komitacılar katılmış Elbette Senin anlayacağın daha o yıllarda Koca Osmanlı İmparatorluğu Sadece içten değil Dünyanın çeşitli ülkelerinden değişik saldırılar altındaydı İzmir'deki o toplantı da ...bunu açıkça gösteriyordu. Toplantıya katılan bir de kız var öyle mi? Robina. Dosyamızın... E, ...bir bakıma... ...tiyatromuzun ilerleyen sayfalarında... ...veya dakikalarında... ...bu Robina konusuna yine döneceğiz. Şimdilik sen onunla sadece tanışmış ol. Peki ama o bombalar neden patlamamış? Buna tamamen bir taktik hatası. Belki biraz da... ...ihtilalciler yönünden şanssızlık... ...demek doğru olur sanırım. Eğer İzmir'deki o bombalar 21 Temmuz 1905 Cuma günü İstanbul'da patlayandan önce ateşlenseydi, cemiyet adına büyük bir başarının altına imza atılmış olurdu. Yoruldum. Biraz ara mı versek? Nasıl istersen. Ama şunu unutma ki Pınar, şu birkaç saatte vardığımız yere ben master tezi çalışmaları sırasında haftalar sonra ulaşmıştım. Yorgunluğum fiziksel olmaktan çok ruhsal. Yüzyılı aşkın bir süre önce devleti zayıflatmak için yapılan çalışmalar. Bana hep günümüzdeki sorunları anımsatıyor. Türk devletinin içindeki ve dışındaki bir sürü düşman, dost görünüp de kuyumuzu kazan ülkeler. Bunu fark ettiği halde en azından şimdilik hiçbir şey yapamayan yursever insanlar. Biliyor musun Pınar? Uluslararası ilişkiler çok acımasızdır. Her şeyden önce bu tür ilişkiler karşılıklı çıkar hesaplarına dayanır. Senin anlayacağın ülkeler arasındaki ilişkilerde duygusallık ve sevgiler hep arka planda kalırlar. <gülüyor> Varsa yoksa karşılıklı çıkarlar. Yani tıpkı doğadaki ekosistem gibi. Hmm. Güçlü olan güçsüz olanı yok eder. Aynen öyle. Bir organizma düşün. Eğer bu organizmada onulmaz yaralar açılıyorsa ve bünye zayıf düşüyorsa çevredeki kötü niyetli bakteriler hemen harekete geçerek yaralarda çoğalıp tüm organizmayı yok etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Tarih boyunca da hep böyle olmuş. Koca imparatorluklar, dünya devletleri, birlik bilincini kaybeden ülkeler hep zamanı geldiğinde bu tür bakteriler tarafından yenilip parçalanmış ve yok edilmişler. Bu yok edilişler içinde... ...dünyada hep belli maşalar bulunmuş. Evet. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. Ama bu tür maşa olan toplumların... ...hiçbiri başarıya ulaşamamışlar. <Gülüyor> Zamanı geldiğinde aldatılanlar... ...aldatanlar tarafından terk edilmiş... ...ve yüzüstü bırakılmışlar. Ama aldatılanlar tarihte yaşananlardan... ...hiç ders almamışlar. <Gülüyor> Yine günümüzde olduğu gibi. Bugünlerde özellikle... ...ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada... ...büyük oyunlar oynanıyor Pınar. <Gülüyor> Oynanan bu oyunlar... Aldatılanların tarihte yaşananlardan hiç ders almadığının, güçlünün güçsüzü nasıl ezmeye çalıştığının en güzel örneklerinden biri bence. Bak, televizyon avalları nasıl da veriyor. acı çeken, yakınlarını, evlerini kaybeden suçsuz insanlarla İsrail savaş uçaklarının gece boyunca başkent Beyrut'u bombardıman etmesinin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kara harekatı da başladı. Geçen 9 günde özellikle başkent Beyrut'ta 300'e yakın sivilin hayatını kaybettiği kentin altyapısının büyük ölçüde kullanılmaz hale geldiği bildiriliyor. New York'ta dün düzenlenen... Gördüğün gibi denilen... oyunda sadece aktörlerin adı yaşıyor. Bugün Lübnan ve İsrail yarın kim bilir neresi. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musun Pınar? Bu dosya aç karnına daha fazla gitmeyecek. Madem ki ara verdik eski dostumla... Yani çocukluk arkadaşımla boğaz manzarasına karşı... ...şöyle güzel bir yemek yiyelim. Hem yemek yiyelim hem de eski günleri analım. Ne dersin? Eski günleri anmak mı? Hı. Artık bunların hiçbir yararı yok. Olur mu? Eski günleri anmak yenilerine her zaman ışık tutmuştur. Tıpkı öykümüzde olduğu gibi. Çıkalım mı? Hadi çıkalım. <Gülüyor> Yemek üzerine bir kahve içer misin Pınar? Hayır hayır teşekkür ederim. Yeteri kadar vakit kaybettik. Şimdi dilersen yine dosyamıza öykümüze dönelim. Dönelim bakalım. Anlaşılan yüz yıl öncesinin insanları seni fazlasıyla ilgilendiriyor. Elbette. İstanbul'a bu iş için geldim. Tamam. Nerede kalmıştık? İzmir'deki Ermeni ihtilal Cemiyeti hmm, evet. toplantısında. Evet, evet evet evet. Bu toplantıda İzmir'in adeta bir cephanelik haline getirildiğini de öğrenmiştik. Şimdi seni... ...1904 Ekim ayının yazdan kalma bir gününe Manisa'ya götürmek istiyorum. Manisa mı? Hmm. Konumuzun bu kentle de ilgisi mi var? Elbette. İhtilal cemiyeti her yerden adam topluyordu. İşte tiyatromuzun ikinci perdesi de açıldı. Da da da da. <gülüyor> Dekor yoksul bir kasap dükkanı. Dükkanın tabelasındaki latince ifadede... ...kasap dikran nalbantyan yazısı göze çarpmaktadır. Dikran Nalbantian mı? Hmm. Ben bu ismi bir yerden hatırlıyorum. Elbette hatırlıyorsun. İstanbul'da patlayan bombadan sonra ilk gözaltına alınan Ermeni komitacısı. Devam edelim lütfen. Tamam. Üstelik sana Manisa'da yine eski bir dostumuzu da tanıştıracağım. Dükkanda hiç müşteri yoktur. Dikran Nalbantian tezgahın başında satırların temizlenmesi ve bakımı işiyle uğraşmaktadır. Oldukça keyifsiz görünmektedir. Bir süre sonra dükkanın kapısından içeri biri girer. Dikran başını kaldırıp bakar Kimleri görüyorum Dostum Mardik Sen buralara uğrar mıydın bakalım <gülüyor> Ayağına soğuk su mu dökelim yoksa sıcak su mu <gülüyor> Dostum Dikran İnan ki uzun zamandan beri seni ziyaret etmek istiyordum <gülüyor> e, Kısmet bugünmüş e, Görüşmeyene nasılsın bakalım <gülüyor> Manisa'da kasaplık yaptığını öğrendim Öteki Ermeni arkadaşlardan duymuştum Nasıl işlerin iyi mi? Hiç sorma Mardik Ben bu dükkanı açarken neler ummuştum Umduklarımın hiçbiri gerçekleşmedi Yakında dükkan kapanırsa hiç şaşmam hmm, Demek duyduklarım doğruymuş Gerçekten de işlerin iyi gitmiyor Her neyse Üzülmekte işlerin düzelmeyeceğine göre Bir şeyler yapmak gerek Bir şeyler yapmak mı? Evet Haklısın Mardik haklısın ama ne yapabilirim he? kapı kapı dolaşıp mahalleliye zorla et satamam ya elbette satamazsın dinle beni Dikran şunun şurasında dostuz değil mi bizler birbirimize yardımcı olmalıyız biliyorsun ben inşaatlarda işçi olarak çalışıyorum sana maddi bir katkım olamaz ancak dün İzmir'den bir arkadaşım geldi seni onunla tanıştırmak istiyorum <gülüyor> İzmirli dostumuzun sana yardım edeceğinden eminim. Gerçekten yardımcı olur mu dersin? He? Aslında işlerimin düzelmesi için fazla bir katkı gerekmez. Seni bana Tanrı gönderdi dostum. Tam dükkanı kapatmayı düşünüyordum. Bu akşamdan tezi yok. Hemen şu İzmirli dostunu görelim. He? Bakalım o da senin kadar iyi niyetli mi? <gülüyor> Daha çok yürüyecek miyiz? Neredeyse tüm Manisa'yı bir uçtan bir uca kat ettik. <gülüyor> Fazla yolumuz kalmadı dostum. Hı. Biliyor musun bu semte çoktan beri gelmemiştim. Şuraya bak ne kadar da çok yeni ev yapılmış böyle. Hı hı. Burada sokakların bile görünüşü bir başka. Heh, i̇şte geldik. Ha, bu ev mi? Evet. İzmirli dostumuzun evi burası. Hadi gel bahçeden içeri girelim. Tamam geliyorum. Dilerim köpek yoktur. <gülüyor> Sağlamıyorum. E zaten ana kapıya da geldik. Bakalım dostumuz evde mi? Buyurun efendim. Kimi aramıştınız? Ee, beyefendi evde mi acaba? Evde efendim. Buyurun sizi içeri alayım. Geldiğinizi de beyefendiye ileteyim. Burası ne kadar güzel döşenmiş görüyor musun Mardik? Evet evet. Dostumuzun varlıklı olduğunu sana söylemiştim. Ama ben de bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Ah <gülüyor> işte dostumuz da geldi. Kimleri görüyorum? Kimleri? Dostum Mardik burada. <gülüyor> evet. Sen Marisa'daki evimin yolunu bilir miydin ya? <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. E sana yakın arkadaşım Dikran'ı tanıştırmak istiyorum. Dikran Nalbantyan. Hoş geldiniz bay Nalbantyan. Hoş bulduk. Benim adım Antrenik. Dikran'ın dostu benimle dostumdur. Buyurun, buyurun oturalım. Eee, anlat bakalım dostum Mardik. Seni hangi rüzgar attı buralara? Önce ziyaret. Dostum Antrenik'i bir ziyaret edeyim dedim. Her zaman Manisa'ya gelemiyorsun. Ayrıca arkadaşım Dikran'ı da seninle tanıştırmak istedim. Çok iyi ettin Mardik, çok çok iyi ettin. Bu arada... Dostumuz Dikran'ın Manisa'da kasaplık yaptığını... ...ancak işlerinin iyi gitmediğini de söylemeliyim. Sözün özü Dikran dostumuza biraz yardımcı olabilir misin diyecektim. Elbette yardım ederim. Biz Ermeniler birbirimize yardım etmeliyiz değil mi? Hı. Dikran Efendi'nin işleri iyi gitmiyordu değil mi? Ne yazık ki öyle efendim. Dikran Efendi, İzmir'e gider misiniz? İzmir'e mi dediniz? Evet İzmir'e. Şu kasaplık işine orada devam ederseniz... ...size gerekli sermayeyi veririm. Ayrıca destek de sağlarım. <gülüyor> Elbette efendim. İzmir'de bir kasap dükkanı açacağımı... ...düşümde görsem inanmazdım. Ç çok teşekkür ederim. Hadi Dikra, biz gidelim. Dostumuz Antranik'in önemli işleri vardır. Onu fazla meşgul etmeyelim. <gülüyor> Elbette ya, gidelim. <gülüyor> Tekrar teşekkür ederim Bay Antranik. Hoşçakalın efendim. Güle güle dostum, güle güle. Bunlar önemli şeyler değil Teşekküre değmez Sana nasıl teşekkür etsem azdır Mardin <gülüyor> Bana büyük bir iyilik yaptın yahu Yalnız bir şey sormak istiyorum Ne sormak istiyorsun? Bunların nedeni ne? Yani sen Ya Daha da önemlisi Antranik Efendi ...bana neden böyle büyük bir yardımda bulunuyor? Bak dostum... ...bizlerin kim olduğumuzu... ...amaçlarımızı daha sonra öğreneceksin. Ancak şunu bilmeni isterim. Bugünkü görüşmemiz... ...senin için çok yararlı sonuçlar verecektir. Hadi şimdi git ve hazırlan. Yarından tezi yok... ...İzmir'e gidiyoruz. Hmm. İzmir bizi bekliyor. <gülüyor> tamam. Tamam. Gece Ermeni İhtilal Cemiyeti İzmir Şubesi bir militan daha mı kazanmış oluyor? Militan demek ne kadar doğru olur bilemem. En azından dosyadan anlaşıldığı kadarıyla... ...o yılların İzmirinde karanlık ve entrika dolu cemiyetine bir adam kazandırılmış. İzmir. Yüz yıl öncesinin İzmir'inde yaşamak isterdim. Hiç tavsiye etmem buna. Onca dinamitle bir arada yaşamak... Şu antranik... ...sanırım Manisa'daki eski dost derken antraniği kastetmiştin. Evet... Soruşturma dosyamızın ilk isimlerinden biri bu Antranik. İzmir'deki kayıtlarda Marangoz diye geçiyor. Aslında cemiyetin elebaşlarından Kegork'u saklayan, örgüte mali destek ve adam kazandıran zengin bir adam. Zaten tarih boyunca terör örgütlerinin hep varlıklı ülke ve kişilerden destekçileri olmuş. Şimdi seni öykümüzün yeni bir bölümüne götürmek istiyorum. Bu bölümdeki kişiler sözüne ettiğin gibi zengin ve terör destekçisi kişiler değil. Tam tersine Osmanlı ordusunun vatansever iki subayı. Sanırım onlarla tanışma zamanında geldi. İki Osmanlı subayı. Evet her ikisi de yüzbaşı ve Şam'da birlikte olmuşlar. Şu sıralar yani 1905 yılının Mayıs ayında güzel bir ilkbahar günü İzmir'de kordon boyunda buluşmuşlar. Deniz kenarındaki bir kanepede... ...hem denizi seyrediyorlar... ...hem de sohbet ediyorlar. Yüzbaşı Cemal ve Yüzbaşı Tahir. Demek bunca yıldan sonra birliğinden izin alabildin ha? Evet Tahir. Tıpkı senin gibi... ...Miralay'ın bunca direndikten sonra... ...ikimize de izin verip doğduğumuz topraklara göndermesi... ...hem çok iyi hem de... <gülüyor> ...hem de anlamlı... ...bir süreden beri maaş ödemelerinde aksama vardı... ...belki de... Ne? Ne Cemal? Yani koskoca Osmanlı Devleti bizlere zamanında maaş ödemediği için... ...izin mi verdi demek istiyorsun? Kim bilir... ...öyle günler yaşıyoruz ki insanın aklına her ihtimal geliyor doğrusu... ...nedeni ne olursa olsun... Şu anda Şam'ın sıcak rüzgarlarıyla boğuşmaktansa İzmir'de kordon boyunda olmayı tercih ederim İşte buradayız yüzbeşim Sanırım sen yarın Manisa'ya gideceksin Evet Manisa'ya Yıllardan beri anamı görmedim Gidip onun ellerini öpeceğim ve bir süre yanında kalacağım Bende ne ana var ne baba Ama bir ara Aydın'a gidip doğduğum mahalleyi görmek istiyorum Şam'a dönünce bir daha buralara kim bilir ne zaman geliriz Haklısın en iyisi bu kadar derin düşünmemek. E, yüzbaşım, bu akşam İzmir'deyiz. İzmir'in kızları bakalım dedikleri kadar güzel miymiş ha? Göreceğiz. İstersen akşam yemeğimizi Alsancak'ta Agop'un yerinde yiyelim ha? Sonra da Tahir. Tahir, şuraya bak. Şu gelenlere. Nereye? Şuraya, şu köşeden karşıdan karşıya geçmeye çalışanlar. Ne olmuş? Bunlar orta yaşlı bir adamla genç bir kız. Genç ve güzel bir kız. Hem de çok güzel A Ama baksana arkalarına hiç bakmıyorlar Oysaki şu fayton Fayton mu? Aa evet evet şimdi gördüm Ne kadar da hızlı geliyor Atları kontrolden çıkmış galiba Bak bak kızla adam hala faytonu fark edemediler Aman tanrım Hey siz arkanıza baksanıza Böyle olmayacak Ben oraya gidiyorum belki yetişebilirim Nereye gidiyorsun yetişemezsin Cemal olmasa her ikisi de arabanın altında kalacaklardı. İkisi de Cemal sayesinde mutlak bir ölümden kurtuldular Cemal iyisin ya İyiyim iyiyim iyiyim Kurtardın adamla kız yolun kenarıma yığırmışlar Arabada biraz ileride duvara çarpıp durmuş Sen olmasaydın her Neyse dur da şunları yerden kaldırayım Bayan bir şeyiniz yok ya Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz Bizi ölümden kurtardınız Ne demek kim olsa yapardı Önce tanışalım benim adım Robina. Robina Mikelian. Bir ay önce Bakü'den İzmir'e geldik. Bu da babam Hristofor. <gülüyor> Yüzbaşı Cemal ve Robina Mikaelian Desene dosyamıza bir parça da romantizm katılıyor Romantizmi bilemem Belki bir parça ilgi Bir parça da sevgi Ama unutma ki 1905 yılındayız Ermeni toplumu ile Osmanlı Devleti arasında Sorunların su yüzüne çıktığı bir yıl Üstelik de bir yanda Müslüman Osmanlı İmparatorluğu'nun Onurlu bir subayı Öte yanda devletin aleyhine çalışan Bir ailenin bireyi Hı -hı. Ama konu sevgi olunca aşılamayacak dağların aşılması... ...geçilemeyecek yolların geçilmesi gerekmez mi? Evet, şey nerede kalmıştık Pınar'cığım? İzmir kordon boyunda. İzmir kordon boyunda, Hı -hı. evet. Agop'un meyhanesi. Yüzbaşı Cemal yüzbaşı Tahir. O akşam düşündükleri gibi Agop'un meyhanesine giderler. Hı -hı. Hey ee, yüzbaşım işte İzmir'deyiz Başka bir deyişle hem senin Manisa'ya hem de benim Aydın'a eşit uzaklıktayız Çok değil bundan bir ay öncesinde birisi gelip de İzmir'de kordon boyunda birlikte yemek yiyeceksiniz deseydi hiç kimse inanmazdı Biliyor musun insanoğlu bir garip yarat. Başına ne geleceğini bilemiyor ama yaşadıklarının tümünü de bir süre sonra normal karşılamaya başlıyor Hey yüzbaşım ama sen beni dinlemiyorsun Ha, ha. E Efendim <gülüyor> Dinlemiyor muyum? Elbette dinlemiyorsun Şimdi ben ne anlatıyordum söyle bakayım ee, ne, ne mi anlatıyordum <gülüyor> Dur bakayım Sanırım bugünkü o araba kazası oho, oho Araba kazası öyle mi? Yüzbaşım sen çok gerilerde kalmışsın Ne arabası ya İnsanoğlu bir garip yaratık diyordu Çok değil bundan iki saat önce hızla gelen bir arabanın önüne kendini atar İki insanın hayatını kurtarır İki saat sonra da gelir Kordon boyunda güzel bir meyhanede Nefis balıklarla dolu sofrasının başına otur Ya öyle ne demezsin İki insan hayatı İki insan Üstelik bu insanlardan birisi Bana sorarsan ne insan ama Söz aramızda güzel kızdı değil mi yüzbaşı Adı da hatırladığım kadarıyla Robin Ay'dı öyle değil mi Güzel mi Bilmem güzel de sanırım Robin <gülüyor> Hadi yüzbaşım bana numara yapma Ben seni tanımaz mıyım? Şu anda Suriye çöllerinden birinde mayına basmış düşman askerlerini andırıyoruz Elin kolun her yerin kanıyor En önemlisi de yüreğin yaralanmış Yüreğin mi? Sen neden söz ediyorsun Tahir? Unutma ki bizler birer Osmanlı subayıyız ve... Evet Osmanlı subayıyız Üstelik Suriye çöllerinde vatanımızın bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz daha da ötesi yüreğimiz hem devletimiz hem de ordumuz için çarpıyor Asker olduğumuz için açlığa susuzluğa en önemlisi de sevgisizliğe katlanıyoruz Ama biz de insanız be yüzbaşım gün gelir Suriye çöllerinden çok uzakta İzmir kordon boyunda birdenbire bir yüreğimiz olduğunu daha da önemlisi Onun heyecanla ve sevecenlikle çarptığını hissediveriz İki saat önce benim söylediklerimi sen de aynen hissettin değil mi yüzbaşı? Yani Robina denilen o güzel kızla tanıştığın anda. Evladım pekleri <gülüyor> şey, var mı? ki. Ne diyorum biliyor musun O ki İzmir'e izinli geldi. Bir çılgınlık yapalım. Çılgınlık mı yapalım? Nasıl yani? Sen Manisa'na, ben de Aydın'a gitmeyi birkaç gün erteleyelim. Aydın'da beni bekleyen biri yok zaten. Sen de ananın elini birkaç gün sonra öpersin. E. Ee? Ben İzmir'de hasretini çektiğim deniz havasını birkaç gün daha solurum. Şuracıkta oturup martı çığlıklarını dinlerim. Sen de ben de sen de İzmir'i gezersin. Bakarsın bu arada bugün tanıştığın o güzel kıza, Robinaya rastlarsın. Kim bilir? Te böyle yapın yüzyıl yıl öncesinin sevdaları daha romantikmiş, öyle değil mi? Romantizm bir yana daha engel tanımaz, daha güçlüymüş. Düşünsene, bir Osmanlı subayı bir Ermeni kızına aşık oluyor. Üstelik bir görüşte. Aradaki onca engele, onca olmazlara rağmen. Bu sana bir şeyler hatırlatıyor. Ne demek istediğini anlamıyor muyum sanıyorsun? Dosyamız sadece yüzbaşı Cemal ve Robina'dan ibaret değil Elbette Sözgelimi Manisa'da Dikran Nalbantiyan adlı bir kasabı orada bırakmıştık hmm. İzmir'e gelmesi söz konusuydu Dikran mı? Yani Hı -hı. Şu kasap Dikran'dan söz ediyorsun sanırım evet. evet Dikran Nalbantiyan Manisa'da Antranik denilen iş adamının da yardımıyla Kısa zamanda İzmir'e gelir ve kordon boyunda bir kasap dükkanı açar Ama yaptığı iş kasap dükkanından da öte onlar için daha önemli şeylerdir Ne gibi yani? Sözün özü komitaya adam kazandırmaktan tutta patlayıcı maddelerin saklanması, yerleştirilmesinin organizasyonu, gelen yardımların dağıtılması gibi işler... Bir bakıma mesela. komitanın vitrini ve uygulama yeri evet, gibi. Evet aşağı yukarı. Bu arada İzmir ile Manisa arasındaki bağların sağlanması ve sıkılaştırılması işi de Dikran'ın dükkanında yapılıyordu. Hı. 1905 yılı Temmuz ayının başlarında İzmir sıcağının iyiden iyiye bastırmaya başladığı güneşli bir günün sabahında kordon boyunda iki Ermeni yürümektedir. Hallerinden bir yer aradıkları belli olmaktadır. İşte İzmir'deyiz Rupen Manisa'nın sakin sokaklarından sonra İzmir'in bu kalabalığı da hiç çekilmiyor doğrusu Düşünsene Manisa yerine burada arabacılık yapsaydın Ne çok müşterin olurdu değil mi Haklısın Vahim Burada her şey çok güzel ve büyük Ama her şeyden önce iş bulmamız gerekiyor Bay Antren'in kim verdiği adrese göre Dikran'a ait kasap dükkanı buralarda bir yerde olmalı Biliyor musun Dikran da bir zamanlar Manisa'da yaşarmış Ben kendisini hayal meyal hatırlıyorum Çarşı meydanında küçük bir kasap dükkanı vardı Sonra bir gün dükkanını kapatarak İzmir'e göç etti Şimdi burada kardeşi Andreasla birlikte kordon boyunda kasaplık yapıyoruz. Duyduğuma göre de işleri son derece iyiymiş Göreceğiz bakalım Beni işlerinden çok severliği ilgilendiriyor doğrusu Bay Antrennik Dikran'ın bize mutlaka yardım edeceğini söyledi Aa, Bak bak işte şurada Şurada büyük bir kasap dükkanı var Sanırım Dikran'ın dükkanı Kapısı kapalı olmadığına göre dükkan erkenden açılmış Demek ki içeride de bir kişi var Belki de Dikran budur Şimdi anlarız hadi gel Dükkandan içeri gidelim ee, Kolay gelsin Hoş geldiniz et mi Hayır hayır efendim Biz Manisa'dan geliyoruz Adresinizi Bay Antranik'ten aldık İzmir'de size gelmemizi söylemişti <gülüyor> Bay Antranik'in dostları Benim de dostlarımdır Benim adım Dikran Nalbantian Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şey, önce tanışalım isterseniz. Benim adım Vahan Bozoğlu. Bu da arkadaşım Rupen. Hı hı. Manisa'da arabacılık yapar. Beni sorarsanız ne iş olsa yapıyorum. Ancak siz de iyi bilirsiniz ki Manisa'da işler artık eskisi kadar iyi gitmiyor. Evet. İzmir'de daha uygun bir çalışma ortamı bulabilir miyiz diye buraya geldik. Anlıyorum, anlıyorum. Arkadaşlar, her şeyden önce İzmir'e hoş geldiniz. Fazla uzun konuşacak değilim. Birçok Ermeni bugünlerde... ...sizin gibi iş bulamaz duruma düştü. Yakın zamana kadar... ...onlardan biri de bendim. Evet efendim, Bay Antranik söz etmişti. Evet, ben ve kardeşim... ...bu dükkanı Bay Antranik'in... ...yardımlarıyla açabildik. Şimdi de sizin gibi Ermeni dostlara... ...yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi Bay Vahan, lütfen... ...dükkanın kapısını kapatarak... ...camın arkasına şu kapalı levhasını asar mısınız? Elbette... Teşekkür ederim. Evet, nerede kalmıştık? Sizler buraya doğduğunuz şehirden kalkıp iş aramaya geldiniz. Neden? Çünkü giderek yoksullaşmakta olduğunuzun farkına vardınız. Buna da bir çare arıyorsunuz. İşin daha da acıklı yanı Osmanlı İmparatorluğu da tıpkı sizler gibi yavaş yavaş yoksullaşmakta içten içe çürümektedir. ...bizler bu çürümüşlüğün toplumumuza bulaşmaması için bir dizi tedbir alıyoruz. Sizler mi? Evet, bizler. Yani Ermeni İhtilal Cemiyeti. Bizler bu cemiyetin İzmir Şubesi'nin üyelerini oluşturuyoruz. Cemiyetimiz gizli bir kuruluştur arkadaşlar. Hücre sistemiyle çalışır. En büyük amacımız bağımsız bir Ermeni devleti kurmaktır. Bu amaçla özellikle fasulye semtindeki evlerimizden birinde... Her hafta toplanır ve yapmamız gerekenleri gözden geçirir, yeni kararlar alırız. Şimdi sizleri de cemiyetimize üye kaydediyorum. Şu farkla ki yeniden Manisa'ya döneceksiniz. Manisa'ya dönmek mi? Evet, Manisa'ya döneceksiniz. Orada da bir komite oluşturduk. Manisa'ya giderek orada İzmir'den gelecek talimatları bekleyeceksiniz. Siz Bay Rupen, arabacı olduğunuzu söylediniz değil mi? Evet efendim, yıllardan beri Manisa'da arabacılık yaparım. Çok güzel. Orada yine aynı işi yapacaksınız. Cemiyetimizin emirleri doğrultusunda taşıma işlerini yürüteceksiniz. Bay Vahan, size de yeni komitamızın genel sekreterlik görevini veriyorum. Artık orada bir cemiyet yöneticisi Ama... gibi çalışacaksınız. Teşekkür ederim efendim. Yaptıklarınızın karşılığını elbette parasal olarak da alacaksınız. Ama daha da önemlisi bir gün bize vaat edilen bağımsız devletimiz gerçekleşirse sizler... Bizler bu devletin kurucusu sıfatını taşıyacağız. Az şey mi bu ha? Evet beyler. Şimdilik bu kadar. Yarından tezi yok Manisa'ya dönüyor ve talimatları beklemeye başlıyorsunuz. <Gülüyor> İşte İzmir serüvenimiz de Bu tren garında sona eriyor yüzbaşı Sen annene, Manisa'ya Ben Aydın'a Senin yine elini öpecek bir anan var Ya benim? O kadar içlenme Tahir Beni de duygulandırıyorsun Sen de doğup büyüdüğün topraklara gidiyorsun Arkadaşlar, tanıdıklar Az şey mi bu? Galiba haklısın Say. Senin trenin kaçta kalkıyor? Yarım saate kadar. Sanırım sen de benden sonra yola çıkacaksın. Unutma, tam bir ay sonra... ...burada da ulaşacaksın. Bizin sona Unutur muyum yüzbaşım? Tam bir ay sonra. Aha. Dur bir dakika! Ama bu o değil mi? Kim o değil mi? Bak bak şuraya bak! Orada çıkış kapısına doğru yürümekte olan kıza bak! Bu o değil mi? Şuradaki kızı kastediyorsun değil mi? Evet! Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> evet! Robina! bayan michaelian robina bir dakika durur musunuz <Gülüyor> Elyan, ben seslendim. Beni hatırladınız mı? Durun bakayım. Hayatımı kurtaran insanı nasıl hatırlamam? Yüzbaşı Cemal'di değil mi? Evet, Yüzbaşı Cemal. Babanız nasıl? O da iyi. Daha geçen gün sizden iyilikle söz etti. Bu arada size tekrar teşekkür ederim. Ben size yeniden teşekkür etmeniz için seslenmedim. Ha, bu arada arkadaşım da yanımıza geliyor. Yüzbaşı Tahir hatırlıyorsunuz değil mi? Çok... Merhaba efendim Sizi yeniden görmek ne büyük mutluluk Nasılsınız? Görüşmeyeli günler oldu Evet efendim günler oldu Bu arada ben ayrılmak zorundayım Memleketime aydına gidiyorum da Öyle mi? İnsanın doğduğu topraklara gitmesi ne güzel Size iyi günler diliyorum Bu arada yüzbaşım bir ay sonra burada yeniden görüşmek üzere Sana da iyi günler ve mutluluklar diliyorum Kendinize dikkat edin Güle güle Tahir Görüşmek üzere Bayan Mikaelyan O okay, keyik kader bizi burada bir kez daha karşılaştırdı Bu güzel rastlantıyı değerlendirelim mi? Ne yapmamızı öneriyorsunuz? Bu arada tren garında ne yapıyordunuz? İnsanlar tren garına ya bir yere gitmek Veya bir yerden gelmek Ya da birisini uğurlamak veya karşılamak için gelirler Söz gelimi ben Bir bayan arkadaşımı uğurlamış ve evime dönüyordum Ben de Memleketim Manisa'ya gidiyordum ama o ki size rastladım Manisa beni bir süre daha bekleyebilir Belki bir dahaki trenle Pekala yüzbaşım Kaç neden önce şu sizli bizli Konuşmalarımıza bir son verelim Cemal, Cemal. Nasıl istersenizi Hı? Şey İstersen <gülüyor> <Ropa>. <gülüyor> ee, Ne diyorum biliyor musun İstasyon meydanında güzel bir pastane biliyorum Orada biraz... oturalım. Böylece birbirimizi daha iyi tanımış oluruz Cemal <gülüyor> Vay canına İşte aşk öykümüz başlıyor öyle değil mi Barış? Evet başlıyor <gülüyor> Biliyor musun Pınar Aşklar... ...böyle birdenbire... ...elinde olmayan bir hızla başlayıveriyor. Hmm. Ama insanlar... ...bu tür sevda öykülerini... ...başlatmakta ne ustalarsa... ...bitirmekte de o denli acemiler. Bakıyorum ben görmeyeli... ...filozofça düşünceler edinmişsin. Ne demezsin. Yıllar insanları biraz da filozof yapıyor. Hmm. Ee, Pınar Hanım... ...nerede kalmıştık acaba? İstasyon meydanındaki o pastane. Evet, evet, evet. O pastane... Dilersen önce tanışalım Robina Ben Cemal Yüzbaşı Cemal Manis alayım Bir süre önce İstanbul'da harp akademilerini yüzbaşı olarak bitirdim Ve Şam'a gönderildim Şam'a mı ah, Özür dilerim Robina Sen Şam'ın nerede olduğunu bilmek zorunda değilsin Bilmez olur muyum Ben Bakü'de Ermeni mektebini bitirdim Orada bana sadece Osmanlı topraklarına değil... ...dünyanın belli başlı yerlerini de öğrettiler. Bu arada Şam'ın nerede olduğunu biliyorum. Aa gerçekten şimdi hatırladım. Sen ve baban Bakü'den gelmiştiniz değil mi? Evet Bakü'den. Önce İstanbul'a sonra İzmir'e geldik. Babamın burada bazı toplantıları var da... Anlıyorum. Sen de bu bahaneyle İstanbul'u ve İzmir'i de görmüş oldun. Evet. Özellikle İstanbul'un güzelliği beni büyüledi. Sanırım bir süre sonra yine İstanbul'a döneceğiz. Demek İzmir'de fazla kalmayacaksınız. İzmir'de ne kadar kılacağımızı gerçekten bilmiyorum. Ama unutma ki biz Bakırlıyız ve evimiz orada. Bana biraz kendinden söz etsene. Seni daha yakından tanımak istiyorum. Bakü'de nasıl yaşarsın? Dostların çok mu? Gelecek hakkında ne düşünüyorsun? Bakü'de Hazar Denizi'ne gören bir tepenin eteğinde iki katlı bir evimiz var. Ben orada doğmuşum. Ne yazık ki anneciğim ben doğarken hayatını kaybetmiş. Özür dilerim, acılarını yeniden tazelemek istememiştim Anne kaybı çok acı olmalı Benim anam Manisa'da, zaman geliyor onu aylarca görmüyorum Ama anamın aynı gök kubbe altında bir yerlerde benimle aynı havayı soluduğunu bilmek bile güzel bir şey Ben de babamı pek tanımıyorum Ben çok küçükken evden ayrılmış, hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum Anneler ve babalar, insan hayatında iki önemli varlık Söz gelimi benim babam. Bana çok düşkündür. Yıllar önce kaybettiği eşine sevgisini bile bana yöneltti. Bir gün beni nasıl evlendirecek bilemiyorum. E evlendirmek mi? <gülüyor> Yoksa öyle bir durum mu söz konusu? Elbette ki değil. Ama bir gün mutlaka... Lütfen, lütfen devam et. Söylediğim gibi... Bakü'de Ermeni Mektebi'ni bitirdim. Orada çok güzel arkadaşlıklarım. Sade ama mutlu bir yaşantım var. Baban ne iş yapıyor? Ticaret. Ticaret yapıyor Zaten buralara da babamın işi için geldik Burada nerede kalıyorsunuz? Fasulye semtinde güzel bir ev tuttuk E hadi biraz da sen kendinden söz etsene <gülüyor> e Aslında söylenecek fazla bir şey yok Söylediğim gibi babamı hiç tanımıyorum Annem bana hem annelik hem de babalık yaptı İstanbul'da askeri bir liseden sonra harp okuluna Oradan da harp akademilerine gittim Geçen yılda yüzbaşı olarak Şam'a tayin edildim Orada günleri nasıl geçiyor? Şu kadarını söylemek istiyorum Geçmiş yıllarda Osmanlı İmparatorluğunun daha etkin ve zengin dönemlerinde subaylık yapmak isterdim Yani bugünlerde İmparatorluğun geçmişe oranla etkin ve zengin olmadığını mı söylemek istiyorsun? Tam olarak öyle söylemek istemedim Aslında son yıllarda yaşananlar tümüyle İmparatorluğun koşullarından kaynaklanmıyor Sanırım dünyadaki koşullar ve uluslararası ilişkiler de bizleri bu günlere getirdi. Bu günlerden neyi kastediyorsun? Robina, biliyor musun... ...doğanın kuralları vardır. Varlıklar ki buna tüm canlı varlıkların yanı sıra ülkeler de dahildir. Doğuyorlar, büyüyorlar, yaşlanıyorlar ve ölüyorlar. Osmanlı Devleti de bundan 600 yıl önce doğmuş... Önce Anadolu'da sonra da dünyanın önemli bölgelerinde yaşamış Oradaki insanlara refah, adalet ve mutluluk getirmiş Sonra bugünler gelmiş, koşullar değişmiş Osmanlı insanlarının ihtiyaçları çağın gereklerine uygun olarak artmış Buna karşılık zenginlikleri azalmış Bu arada başka ülkelerde çoğalan refah ve bağımsızlık özlemleri de bu sürece eşlik etmiş Bir de bunlara imparatorluk topraklarına yönelik ihanet ve kötü niyetleri eklersek her neyse, her neyse... <gülüyor> İzmir'de yeni tanıştığım güzel bir kıza anlattıklarıma bakar mısın? Bu şirin pastaneyi dershaneye çevirdim, özür dilerim Ne demek, çoktan beri senin gibi dünyayla ve yaşadığı ortamla bu denle ilgili bir dostum olmamıştı, gerçekten e, Vakit geç olmadan gitmek istersin, baban seni merak edebilir Yarın işim var mı? Yarın mı? Sanmıyorum, babam yine bir toplantıya katılacak Benimse yapacak bir işim yok ee, ne diyorum biliyor musun ee, O ki birbirimizi anlamaya başladık Hatta bana sorarsan Birbirimizin yanında kendimizi mutlu hissetmeye koyulduk ee, Yarın öğleye doğru buraya gelebilir misin Seninle daha güzel yerlere gider Daha ayrıntılı konular konuşuruz ee, Ne dersin Pekala Cemal Yarın öğleye doğru burada olacağım Seni daha yakından tanımak istiyorum <gülüyor> Yarını sabırsızlıkla bekleyeceğim Şimdi seni şuradan bir arabaya bindireyim Babanı fazla bekletme Barış. Sevda öyküleri böyle birdenbire insanların elinde olmadan başlayıveriyor Sorunlar ve hüzünler daha sonra geliyor herhalde Tümüyle haklısın Bu arada öykümüzü yalnızca bir sevda masalı haline getirmeyelim istersen Yüzbaşı Cemal ile güzel Robina birbirlerini anlamaya hatta sevmeye başladığı sıralarda Ermeni ihtilal cemiyeti de boş durmuyordu Hı. Hemen ertesi günü yani yüzbaşıyla Robina'nın pastanede konuştukları akşamın ertesi günü Cemiyetin ileri gelenleri yine Fasulye'de Antiryani'nin evinde toplanırlar. Kegork Apetyan'ın başkanlığında, Ristoform İsael yanında katıldığı toplantıda durum değerlendirilmesi yapılır ve yeni projeler üzerinde konuşulur. Hayır olmaz, evet. böyle olmaz. Hayır olmaz. Baylar, lütfen sessiz olalım. Lütfen sessiz toplantıyı açıyorum Lütfen Lütfen arkadaşlar sessizlik Evet böyle bir toplantıda Bir araya gelmeli tam bir ayı geçti Bu arada Cemiyetimiz adına yaptığımız işler hakkında Size bilgi vermek istiyorum Bay Mikelyan Umarım siz ve kızınız İzmir'de iyi vakit geçiriyorsunuzdur Bu arada Rahatınızın yerinde olup olmadığını bilmek isterim Cemiyet olarak hizmette kusurumuz varsa Hayır Baya Apetyan Huzurumuz ve mutluluğumuzun yerinde olduğunu bilmenizi isterim. Çok teşekkür ederim. Bu arada kızım Robina bir arkadaşıyla buluşacağı için bu toplantıya gelemedi. Ve sizlerden özür dilememi istedi. Ne demek? Lütfen kızınıza selam ve saygılarımı iletin. <gülüyor> evet, şimdi gelelim esas konumuza. Aradan geçen zaman içinde yurt dışındaki dostlarımızın gönderdiği maddi katkılarla da... <gülüyor> evet, oldukça yol aldık. Bu arada cemiyetimize yeni adamlar kazandırdık. Şimdi size onlardan birisini tanıştırmak istiyorum Kendisi Vanisa'da kasaplık yaparken Değerli bir cemiyet üyemiz aracılığı ve yardımıyla İzmir'e getirildi Kordon boyunda bir kasap dükkanı çalıştırmaya başladı Kısa süre içinde Cemiyetimize büyük yardımlarda bulunmaya başladı Evet Bay Nalbantyan Dikran Nalbantyan <gülüyor> Baylar ee, Sizleri tanıdığım için son derece mutluyum Çok değil Bundan birkaç ay öncesine kadar Manisa'da yoksul bir kasat dükkanı işletiyordum. Orada iş adamı Bay Antranik'in yardımlarıyla İzmir'e geldim ve kardeşim Andreas'la birlikte kordon boyundaki dükkanı açtım. Şimdi işlerim iyi, yerinde. Hem ticaret yapıyorum hem de cemiyetimize hizmet ediyorum. Geçen zaman içinde hem cemiyetimize yeni adamlar kazandırmak hem de faaliyetlerini düzenlemek için yoğun çaba harcadım. Son olarak cemiyetimizin Manisa şubesinin de faaliyete geçmesini sağladık. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yurt dışındaki dostlarımızın da yardımıyla çalışmalarımız ileri aşamalara gelmiştir. Artık İstanbul'daki cemiyet üyelerimizle daha sıkı işbirliğine gitme ve daha büyük işler yapma zamanı gelmiştir. Geçen toplantımızda İstanbul'da büyük bir projeden söz etmiştim. Şimdi o projeyi yürürlüğe koyma zamanı geldi. En azından yurt dışındaki dostlarımız böyle olmasını istiyorlar. Yakın zamana kadar önce İzmir'deki bombalarımızı patlatıp daha sonra İstanbul'a yönelmeyi düşünüyorduk. Ancak anca şimdi durum değişti. Sizin anlayacağınız önce İstanbul sonra İzmir diyoruz. Ee, Bay Apetyan, İstanbul'daki büyük projenin ne olduğunu söylemeye yetkili misiniz? Dilerseniz bu konu şimdilik bende kalsın Bay Mikelian. Ancak size şu kadarını söylememe izin verin. Siz ve kızınız yakında İzmir'deki işlerinizi bitirip İstanbul'a gideceksiniz İstanbul'a mı dediğiniz? Evet Bay Mikelyan İstanbul'a Orada cemiyetimizin yurt dışından büyük fedakarlıklarla getirdiği bir dostumuzla tanışacak ve onunla birlikte çalışacaksınız Daha önce de söylediğim gibi İstanbul'a öyle bir bomba patlayacak ki sesi ta Avrupa'dan duyulacak bundan emin olun Yalnızca benden talimat bekleyin Bay Mikelian. ...kısa süre sonra da yolculuğa hazır olun. <Gülüyor> hiçbir yerde rastlayamayacağın türden sesler <gülüyor> Hazar kıyısında böyle bir havayı hiç soludun mu o bina? Ya bu martı çığlıkları orada var mı? Hayır Cemal haklısın. Orada bunlardan yok. Ama biliyor musun... ...her kentin kendine özgü bir kişiliği var. Örneğin benim yaşadığım kent Bakü. Onun da kendine özgü bir havası... ...kendine özgü bir kişiliği var. Biliyor musun... ...İstanbul'daki o taş binalarda... ...hatta buradaki Rum yapılarında... Denizden gelen şu nemli rüzgarda ben Bakü'nün kendine özgü havasına rastladım. Siz bu esen hafif rüzgara imbat diyorsunuz. Biz de Hazar'dan esen o hırçın rüzgara külek deriz. Sen bir de benim memleketimi, Manisa'yı görmelisin Robina. Bahçe içinde kurulmuş iki katlı evleriyle, yemyeşil yamaçlarıyla cennetten kalma bir köşedir Manisa. Hemen kıyısında kocaman bir de dağ vardır. <gülüyor> Aklıma çılgınca bir fikir geldi Çılgınca bir fikir mi? Nasıl desem bilmem ki İzmir'de çok kalacak mısınız? Daha doğrusu benimle birkaç günlüğüne Manisa'ya gelebilir misin? Manisa'ya mı? Evet evet Manisa'ya Orada seni anamla tanıştırmak isterim Cemal Sizinle birkaç günden beri tanışıyoruz Bu arada ikimizin de birbirimizin yanında kendimizi çok mutlu hissettiğimizde bir gerçek ancak... E, ancak? Sen bir Osmanlı subayısın. Bildiğim kadarıyla subay olurken silahın ve Kur'an üzerine el basarak... ...kutsal bildiğin her şeyi ve vatanını sonsuza dek koruyacağına... ...gerekirse canını bile bu uğurda seve seve verebileceğine yemin ettin. Bunlar doğru. Bense bir Ermeniyim. Başka bir deyişle Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşıyım. Müslüman değilim. Bütün bunlar seninle bir takım şeyleri bu arada... Annenin sevgisini paylaşmamızı engelleyebilir. Üstelik de beni ve babamı tam anlamıyla tanımıyorsun. Ben de... ...paylaşmaktan söz edecektim zaten. <gülüyor> Sevgi paylaşmaktır. Fedakarlıktır. Birçok şeyi göze almaktır. Ben de sen... ...birlikte olursak... ...birçok engeli birlikte aşabiliriz diye düşünüyorum. Sen benim ideallerimi... ...üzerine yemin ettiğim kutsal şeyleri... ...ve dinimi paylaşırsan... ...ben de senin kimliğini toplumuna ait inançları birçok şeyi paylaşabilirim diye düşünüyorum. Ve şunu da ilk kez bir kıza söylüyorum. Seni seviyorum Rabina. Bu söylediklerinden gerçekten onur duydum Cemal. Ben de sana karşı aynı duyguları besliyorum. Sen çok saygıdeğer, çok güzel bir insansın. Daha çok gençsin, ideallerin var. Ben bu azınlık kimliğimle bunlardan küçük bir parçayı bile zedelersem kendimi asla bağışlamam. İdeallerim olduğu doğru. Biliyor musun? Ben Şam'dan ayrılmadan birkaç hafta önce oraya İstanbul'dan bir yüzbaşı atandı. Adı Mustafa Kemal. Süvari alayında staj yapacakmış. Onu tanımanı isterdim Rabina. Çakı gibi tertemiz üniforması gök mavisi gözleri ve kararlı tavırlarıyla insanı hemen etkisi altına alıyor. Geceleri subay gazinosunda birkaç kez bir araya geldik. Bol yıldızlı gecelerde çöl havasını soluyarak çok çeşitli konularda sohbet ettik. Sözünü ettiğimiz o kutsal değerler ve vatanın selameti konusunda öyle güzel fikirleri var ki onu tanımamı isterdim. Onu tanısaydın neleri savunmamız neleri kurtarmamız gerektiğini daha iyi anlardın. Ve ben Mustafa Kemal gibi vatansever insanlarla aynı yolda yürürken... ...sevdiklerimin de yanımda olmasını isterdim. Tıpkı senin gibi. Ben de. Ben de o yolda seninle birlikte olmayı isterdim Cemal. Ama dediğim gibi var olan engelleri aşmamız gerek. Daha da önemlisi o engelleri aşıp aşamayacağımızı bilmemiz gerek. Belki biraz zamana ihtiyacımız var. Ama fazla zamanımız yok Robina... Kısa süre sonra benim Şam'a... ...senin de bakıyor dönmen gerekecek. O kadarcık zaman bile belki yeterli olur. Biraz daha bekleyelim Cemal. Biraz daha. Zaman nasıl ki birçok şeyin ilacıysa... ...bana sorarsan sevgilerin de mezarı oluyor. Sevgileri yarınlara bırakmamalı. Tıpkı... ...yedi yıl önce bizim sevgimizin yarınlara kaldığı gibi. Bizim sevgimiz yarınlara bile kalmadı Barış. Bunu sen de biliyorsun. Üstelik bizimkisi yüzbaşı Cemal ile Robina'nın yaşadığı gibi... ...imkansız bir aşk da değildi. Evet Barış. Şimdi tiyatromuzun hangi bölümüne geldik? Sanırım sona yaklaşıyoruz. Evet. Daha doğru bir deyişle sonun başlangıcına... Yüzbaşı Cemal ile Robina'nın aralarındaki sevgi her geçen gün büyürken, İzmir'in fasulye semtinde bir bakıma onların aşk köykülerini de etkileyecek bir gelişme yaşanıyordu. Takvimlerin 1905 yılının Haziran ayını gösterdiği sıcak bir İzmir gecesinde, Kegork Apetyan'la Robina'nın babası Hristofor Mikaelyan, Antraniye'nin evinde buluşurlar. Hmm. Evin avlusunda yaptıkları konuşma aslında Ermeni toplumunun, bir bakıma da Osmanlı Devleti'nin geleceğini... ...bu arada da... ...Robina Cemal aşkını yakından ilgilendirmektedir. İşte böyle Bay Mikeryan. Bu gece sadece ikili bir görüşme yapmayı uygun gördüm. Çünkü konu çok önemli. Önemli olduğu kadar da gizlilik taşıyor. Beni anlıyorsunuz değil mi? Evet Bay Apetyan... ...daha doğrusu anlamaya çalışıyorum... ...bu kadar önemli olan konu ne olabilir ki? Bay Mikelyan... ...daha önce de sık sık dile getirdim... ...bizlere, yani Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan Ermenilere... ...başta bağımsız bir devlet olmak üzere çok şey vaat edildi... ...ancak siz de takdir edersiniz ki... ...her nimetin bir külfeti vardır, değil mi? Bizlere o güzel günlere ulaşabilmek için... Bazı bedeller ödemek zorundayız Başka bir deyişle Şimdi çalışma zamanı Yani Geçen toplantımızda sizin ve kızınızın gerektiğinde Ancak yakın bir zamanda İstanbul'a gitmenizi istemiştik Orada yurt dışından gelen Önemli dostlarımızla Önemli bir toplantıya katılacaksınız e, Önemli bir toplantı mı Önemli toplantılar beni hep rahatsız etmiştir Vay apet yan. Kaygılanmayın dostum Bu rahatsızlık veren bir toplantı olmayacak Tam tersine Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların ilk meyvelerini alacağımız... ...daha doğrusu yerleştirdiğimiz bombaların fitillerini ilk ateşleyecek bir kıvılcımı oluşturacak. Beni meraklandırıyorsunuz Bay Apetyan. Size şu kadarını söylememe izin verir Bay Mikelyan. Bugün günlerden perşembe. Pazar günü İzmir limanından Fransız bandralı bir gemi kalkacak. İçinde siz de olacaksınız. Yani siz ve kızınız Robina. Kimi de rahatınız için her şey düşünülmüştür İstanbul'da sizi bir dostumuz karşılayacak ve gerekeni yapacak Eminim ki siz ve kızınız orada gerekeni yapacaksınız Bay mikelyan bundan hiç kuşkum yok Demek yarın gidiyorsun da benim Kordon boyunun hiç bu kadar hüzünlü olabileceğini düşünmemiştim. Ne yazık ki yarın babamla İzmir'den ayrılıyoruz Cemal. Ayrılacağımızı biliyordum ama... ...bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Peki ama şimdi ne olacak Robina? Sen ve ben, sevgimiz, bütün bunlar... Bilmiyorum. Daha doğrusu şu an için düşünemiyorum. Hani babana bizden söz edecektin? Benimle burada, İzmir'de kalabileceğinden... ...Manisa'ya gidebileceğinden... Denemedin mi sanıyorsun... Ama babam bugünlerde o kadar sinirli ve huzursuz ki... ...bunlardan söz etmenin hiçbir işe yaramayacağından eminim. Peki hiç çıkış yolumuz yok mu? Gerçekten bilemiyorum. Hele bir İstanbul'a gidelim. Bildiğim kadarıyla babam orada önemli bir toplantıya katılacakmış. İstediği giderse belki orada babama bizden söz edebilirim. Sonra da sana yazarım. Bütün bunların bizim sorunumuza çare olmayacağını sen de biliyorsun Robina... Bir şeyler daha işe yarar bir şeyler yapmalıyız Bizi engelleyen bunca şey varken Robina Kendine ait her şeyi bana anlattığından emin misin? Sanki benden bir şeyler saklıyorsun gibime geldi Kendime ait her şeyi sana anlattım Cemal Bana ait bilmen gereken her şeyi biliyorsun Bilmediklerim varsa Bilmediklerim varsa İnan ki onların benimle ilgisi yoktur daha doğrusu onlar benim engelleyemediğim ve bana rağmen gelişen olaylardır. Ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Bir gün mutlaka anlayacaksın Cemal. <gülüyor> Dilerim o gün ikimiz için de geç olmaz Robina. Ne zaman hareket ediyorsun? Yarın. Erkenden gemiyle. Bu arada yarın İzmir'de olmanı istemiyorum Cemal. Bu akşam trenine binecek ve Manisa'ya gideceksin. Annenin elini öp ve sizin de iminizle ondan helallik dile. Ona mutlaka senden söz edeceğim. Öyle bir şey yaparsan lütfen kendisine saygılarımız sunduğumu ve seninle birlikte gelemediğim için çok üzüldüğümü söyle. Bu arada Şam'a ne zaman dönüyorsun? 15 gün sonra Tahir'le buluşup hareket edeceğiz. Bu bir veda değilse bile. Sana bundan sonraki yaşantında mutluluklar diliyorum Cemal. Şu sözüne ettiğin ideallerinden hiç vazgeçme. Tahir gibi, Mustafa Kemal gibi dostlarına birlik olduğun sürece çizdiğiniz yolda sonuna dek yürüyeceğinizden eminim. Ve bir gün onca uğraşın arasında bir gün yine beni hatırlarsan dünyanın neresinde olursam olayım yüreğimin hep senin için çarptığını sakın unutma olur mu? Bu bir veda değilse bile derken Veda ediyorsun Robina Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum Cemal Ama dediğim gibi Belki başarırız <gülüyor> Başarmak Bugünlerde başarıya ne çok ihtiyacımız var Sevgilerimiz Yaşantımız Geleceğimiz Hiç bu kadar başarılara bağlı olmamıştı Şimdi Bana bir araba tut Ve her günkü gibi vedalaşalım Cemal Sanki yarın aynı saatte yine kordon boyunda yine birlikte olacakmışız gibi Ve sen bu akşam Manisa trenine bindiğinde Yahut 15 gün sonra Şam'a gitmek üzere İzmir'den ayrılırken Benimle veya bensiz yürüyeceğin önündeki ışıklı yolda Mutlaka bir gün başarıya ulaşacağından emin ol Senin de eminle ihtiyacımız olan başarıya bana gelince... ...şu bir haftada bana çok şey öğrettim. Seni asla unutmayacağım Cemal. Hoşça kal. Güle güle Robina. Artık 21 Temmuz'a suikast gününe iyi de niye yaklaştık değil mi? Evet oldukça. Ristofor Mikaelian'la kızı Robina... ...rahat bir deniz yolculuğundan sonra İstanbul'a ulaşırlar. Kegork'un söylediği gibi... ...onları İstanbul'da Ermeni toplumundan bir görevli karşılar vakit geçirmeden de Perapalas yakınlarında bugünkü tepebaşı semtinde temiz bir otele yerleştirilirler. Bu arada sevgilisinden ayrılan Robina oldukça üzgün de herhalde. Olmaz mı? Babası da kızının durumundaki değişikliği fark etmişti. Ancak kafası katılacağı toplantı nedeniyle o kadar meşguldü ki bunun üzerinde durmayı sonraki günlere ertelemişti. Ve derken toplantı günü gelip çatar. Yer İstanbul Beyoğlu. Marović apartmanı. Tüm perdeleri kapatılmış bu apartman dairesinde biraz sonra başlayacak toplantı bir bakıma başta padişah olmak üzere çok kişinin kaderini tayin edecek nitelikteydi. İstanbul toplantısına yabancı uyruklu ve Ermeni asıllı dört kişi katılıyordu ve başkanlığını da Belçikalı Jores adında bir Ermeni yapıyordu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Sevgili arkadaşlar Toplantıyı açıyorum Yapacağımız çok iş Tartışacağımız çok konu var Bu nedenle fazla oyalanmayalım Önce tanışalım Benim adım Jores. İkinci adımı bilmenize gerek olmadığını Düşünüyorum Belçika'dan geldim Sizler de kendinizi kısaca tanıtırsanız iyi olur Ben e, Hristofor Mikaelian Bu da kızım Robina Ben ve kızım e, Bakü'den geldik Troşak Cemiyeti üyesiyim. E, bu da Rus Ermenilerinden Konstantin Kabulyan. Memnun oldum arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Buraya son derece önemli bir projenin uygulamaya konulması için gönderildiniz. Yapacağımız iş... ...Padişah 2. Abdülhamit'i ...öldürmektir. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Başarırsak... ...başarırsak... Osmanlı İmparatorluğunda başlayacak kargaşayı düşünebiliyor musunuz? Demek bir suikast planı öyle mi? Ama... Kaygılanmayın dostum. İş çok güç değil. İnanın çok araştırdım. Padişah her cuma Hamidiye Camii'nde namaza geliyor. Namaz saati belli. Haftalar boyunca gözetledim. Namazdan sonra hiç oyalanmadan camiden dışarı çıkıyor ve... ...binek taşından arabasına binerek uzaklaşıyor. Yani... Padişah suikastli camiden çıkarken mi yapacak? Aynen öyle. Bakın nasıl olacak. Uygun bir cuma seçeceğiz. Yalnız daha önce cami çevresinde yeni bir inceleme daha yapılmasını istiyorum. İşi şansa bırakmak olmaz. Padişah kaç dakika kaç saniyede kapıdan çıkıyor. Çevresindekilerin onu uğurlaması ne kadar sürüyor. Arabaya binişi ve arabanın hareketi ne kadar zaman alıyor. Heh. O cuma namazlarından birkaçında ben de vardım. ...gördüğüm kadarıyla... ...padişah arabayı zaman zaman... ...kendisi kullanıyor. Ee, bu işimizi aksatmaz mı? Sanmam. Bu durum arabanın hareket zamanını değiştirmez. Şimdi... ...bugün perşembe. Demek ki yarın cuma. Sen Robina yarım namazdan önce... ...babanla birlikte... ...oraya gideceksin. Güven verebilmeniz için yanınıza bir bayan daha alabilirsiniz. Her şeyi inceleyeceksiniz. Padişah namazdan kaçta çıkıyor... Hareketleri ne kadar ağır Arabasına ne kadar zamanda biniyor Sonrasını bana bırakın Belçikalı Jores'in aldığı parayı nasıl hak ettiğini Herkese kanıtlayacağım Ama efendim Yapabilirsiniz değil mi Beni bu işten bağışlamanızı dilerim efendim Robina Bu konuda size yararlı olamam Siz neler söylüyorsunuz bayan Mikaelian Bildiğim kadarıyla Sizler buraya seçilerek ve özel olarak gönderildiniz Bu çok önemli bir iş İtiraz götürmez siz siz kızımın, kusuruna bakmayın efendim. Onun sinirleri bozulmuş olmalı. Tamam bakın bütün bunlar iyi de öteki hazırlıklar tamam. Yani asıl cumada kullanılacak malzeme. Sizler işinizi yapın benimki zaten hazır. Bir dostumuz aracılığı ile Viyana'dan ısmarladığımız araba geldi. Evet. Araba Nesel Dofer fabrikasında yapıldı. Tam bizim işimize uygun 80 kilogramlık patlayıcı maddeyi ve saat düzenini o arabanın içine yerleştirip cami kapısının yanına koyacağız. Saatini öyle ayarlayacağız ki padişah tam arabanın önünden geçerken sizin anlayacağınız önümüzdeki cuma günü Osmanlı padişahı ölecek. Evet. 21 Temmuz 1905 cuma günü. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaz tarihi olacak Belki de sonu Peki sonra ne olmuş? Robina babasının sözünden çıkabilmiş mi? Elimdeki dosyada Robina ve yanındakilerin o cuma günü... ...ellerinde kronometre, her şeyi son kez inceden inceye gözden geçirdiklerini yazıyor. Demek ki Robina, yüzbaşı Cemal'in etkisine rağmen fazla direnememiş. Bu konuda kesin bir hükme varamayız. O günkü koşulları tam olarak bilemiyoruz. Ve 21 Temmuz günü gelip çatar. Evet, 21 Temmuz günü gelip çatar ve arabaya yerleştirilen o bomba... ...büyük bir gürültüyle enflak eder. Ama o patlamada Ermeniler yönünden ters giden bir şey oldu sanırım. Çünkü tarihlere göre Padişah ikinci Abdülhamit suikastten yara almadan kurtuldu. Hı -hı. Olayda otuzu aşkın insan ise hayatını kaybetti. Haklısın, haklısın Pınar. Padişahı o cuma alışkanlıklarının dışına çıkarak... Şeyhülislam İslam Cemalettin Efendi ile ayaküstü görüşmesi kurtarmış. Böylece Padişah arabasına hesaplanandan bir dakika sonra yönelmiş. ...bombada erken patlamış. Sonra ne olmuş? Sonrası o kargaşada padişah... ...büyük bir soğukkanlılıklı arabaya binmiş... ...ve atları kendisi sürerek olay yerinden uzaklaşmış. Peki suikastçiler... ...Robina? Onların çoğu kaçmış. Bir tek Jores yakalanmış... O da poliste suçunu övüne övüne itiraf etmiş ve çok kısa zamanda mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılmış. İdam edilmiş mi? Padişah infazdan önce kendisini öldürmek isteyen Jores'i görmek istemiş. O gün Jores'i polis eşliğinde Yıldız Sarayı'na padişahın özel görüşmelerini yaptığı odalardan birine götürmüşler. <Gülüyor> Hükümlüsü Ermeni getirdiler efendimiz Çözün Ama efendimiz Çözün dedim ee, Peki efendimiz Şimdi de çıkın Bizi yalnız bırakın Ç Çıkalım Bana her şeyi iki kez tekrarlatmayın Çıkın dedim Çıkın ve kapıyı kapatın Başüstüne efendimiz Demek beni öldürmek isteyen adamlardan birisi sendin öyle mi Joris efendi? Evet efendim bendim. Neden? Para verdiler. Çok para. <gülüyor> Demek çok para. Yani beni para için mi öldürmek istedin? Evet efendimiz para için. Başka bir amacın yok muydu? Hayır efendimiz başka hiçbir amacım yoktu. Sana daha çok para veren olsa onlar hesabına çalışır mısın? Evet efendimiz kesinlikle Pekala Sana ben çok para vereceğim Karşılığında bana kimlerle çalıştığını kimlerden emir aldığını söyleyeceksin Ne emredersiniz efendimiz her şeyi anlatacağım her şeyi <gülüyor> Daha da önemlisi idam cezan bağışlanacak 500 lira harçlıkla Avrupa'ya gönderileceksin Orada bizim için çalışacak Bize bilgi göndereceksin Oradaki Ermeniler Çalışmaları, niyetleri hakkında Her şey hakkında Baş üstüne efendimiz Bundan böyle sadece sizin için çalışacağım Başka, başka hiçbir kimse için değil Robina'dan söz etsene Söylediğim gibi öteki suikastçilerin Ne oldukları bilinmiyor Tabii Robina'nın da Ya Cemal? Yüzbaşı Cemal? Onun hakkında da fazla bir şey bilmiyorum Pınar Bildiğim kadarıyla Cemal Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetine katılmış Daha sonra yeni bir görev için Şark cephesine tayin olmuş 1915 yılında da Sarıkamış harekatında hayatını kaybetmiş ...hazin bir öykü... ...o yılların öyküleri hep hazindir Pınar... ...peki sonra? Bu dosyanın öyküsünü bir bakıma tiyatromuzu... ...yani belki şöyle tamamlayabiliriz... <gülüyor> ...padişahla Ermeni Jores arasındaki o görüşmeden bir süre sonra... ...Jores yanında bazı saray görevlileri olduğu halde... ...sirkeci karına gelir... ...bu kez çok iyi giyinmiştir... ...elindeki çantayla yataklı vagona yaklaşır... ...döner, görevlilerle vedalaşır... ...trene bindikten biraz sonra da... ...bence buna bir şey daha ekleyebiliriz... ...sizi dinliyorum efendim... ...kompartmanın içi... ...tren sirkeciden ayrılmış hızlanmaktadır... ...Jores son derece zevkle döşenmiş kompartmanın da... ...kadife kaplı koltuğuna yaslanarak dışarıyı seyreder... Hmm. ...cebinden bir gazete çıkartır... ...gazetenin başlığından Ermenice olduğu anlaşılmaktadır... Hmm. ...Jores bir süre gazeteye göz gezdirir... Kalkar, pencereyi açar, gazeteyi dışarı atar, acı acı gülümser. Keşke birkaç gün daha İstanbul'a kalsaydım. Ee, birbirimizle yeterince ilgilenemedik. Birbirimizle yıllar önce ilgilenmiştik Barış. Ayrıca biliyorsun bu kez vaktim çok kısıtlı. Daha dün gece patron beni aradı. Ne zaman geliyorsun diye sordu. Ne yapalım? Öyle olsun. Belki bir gün... Belki. Ama önce şu değerli disketleri yazı dizisi için hazırlamam gerekiyor. Bu arada sana gerçekten çok teşekkür ederim. Çok yararlı bir çalışma yaptık. Ne demek? Ne demek? Daha önce de söylemiştim ya... ...bu benim için bir bakıma bir görev. Patron yazı dizimi çok beğenecek. Düşünsene bundan 100 yıl önce İstanbul'da yaşanmış bir suikast girişiminin İzmir'e kadar uzanan bağlantıları. Aldatılan insanlar, sonu olmayan bir sevda öyküsü, dinamitler, soruşturmalar... Yazının, yazının başlığı ne olacak hiç düşündün mü? Elbette! O kim? Gelişmeler kendi çıkarını düşünen bazı ülkelerin aldattığı bir avuç insan tarafından yaratılmış. Üstelik 10 yıl sonra 1915 yılında yaşandığı iddia edilen bazı göç olaylarına ışık tutan bir kandırılışın öyküsü. Ben de bu yazıma kandırılmış bu bir avuç insanı tanımlayan bir at vermeyi düşündüm. Bir avuç ihanet İstanbul'dan Paris'e gidecek olan TK-147 sayılı Türk Hava Yolları uçağı için son çağrı Sayın yolcuların dört numaralı kapıdan uçağa gelmeleri önemli rica İşte ayrılık vakti geldi Pınar'cığım <gülüyor> Sana çalışmalarında başarılar diliyorum Pınar Yapacağın çalışmaların gerçeklere ışık tutacağından hiç kuşkum yok Gerçekler <gülüyor> Bizim gerçekleri görmeyip de kendi kendimize ihanetimiz ayrılık getirdi. Onlarınki ise gözyaşı ve iftira. Bir de sonu olmayan hazin bir aşk öyküsü. Bu arada Paris'in Avrupa'nın sokaklarında gezerken insanların yüzlere daha dikkatli bakacağım. <gülüyor> Belki bir gün Joris'in torunlarından birine rastlarım. Hala yüz yıl önce Osmanlı Devleti'nin verdiği görevi sürdürmekte olabilirler. Kim bilir? Bir avuç ihanet adlı oyunumuzun 8. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın sevgili dinleyiciler.